tek mutluymuş. Bu what is number? Ne varmış? İşte balıkla memne yem balık. O zaman lavurun belası olmuş değil. Doğa güzel min min من يهته الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شرك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد، صل على طبيب قلوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد، صل على شفيء ذنوبنا وقرت عيوننا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد، سبحانك لا إلَّا إلَّا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.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 Allahümme ente adudi ve ente nasiri Bike eculu ve bike esulü ve bika ve qatil Hasbunallahu ve ni'mel vekil Ni'mel mevla ve ni'mel nasir Gufranaka rabbena ve ileyken masir Baba onu kullanmadım ben <gülüyor> Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Allah'ın selamı, rahmeti, muğfireti, bereketi, hidayeti Hepimizin üzerine olsun Cenab-ı Allah cümlemize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 وَإِذْ جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلا أم من ربكم عظيم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 ثُمَّ أَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 أَوْ فَسَنُقْمُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ أَن يُدْبِرَ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 ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا Anfusum yıllumun, sadece Allahu Evet, Kur'an-ı Kerim şundan, Bakara Suresinin 49 ayetinden 57. ayetine kadar, inşallah bu hafta göreceğiz, İnşallahu rahman Evet. Geçen haftanın devamı. Wa izhani bir zaman ne ceyna kum sizi kurtarmıştık. Kimden? Min Ali Fir'aun. Fir'aun'un hanedanında, ailesinde sizi kurtarmıştık. Neden sizi kurtarmıştık? Yasumunekum. Size tattırıyordular. Neyi tattırıyorlardı? Su'e. En kötüsüne, neyin? Su'el azab. Azabun. Efendim, işkencenin en kötüsünü size tattırıyorlardı. Ve yedbihunah. Boğazlıyorlardı, kesiyorlardı. Niçin kesiyorlardı? Kimi kesiyorlardı? ibna ekum erkek çocuklarınızı kesiyorlardı. Oğullarınızı kesiyorlardı. Ondan sonra ne yapıyorlardı? Ve yastahyun. Sağ bırakıyorlardı kimi? Nisa ekum. Kızlarınızı, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. bunda sizin için vardı. Ne vardı? Belaun bir imtihan vardı. Burada sizin için bir imtihan vardı. Neden? Kimden bir imtihan vardı? Merabbikum. Sizin Rabbinizden bir imtihan vardı. Öyle Rabb ki azim, çok azim, çok büyük. Çok büyük Rabbinizden sizin için bir imtihan vardı. Yani Cenab-ı Mevla Celle Celaluhum hani diyor ya geçen önceki efendim ayeti kerimelerde Ey İsrail oğları, size vermiş olduğum nimetimi hatırlayın. İşte o nimetlerden bir tanesi de budur. Ve hani siz, sizi Firavun'un hanedanında kurtarmıştık ki, oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı ise sağ bırakarak size azabın en kötüsünü tattırıyorlardı. Erkek çocuklarını öldürüyorlardı, kadınları, efendim kızları da bırakıyorlardı. Kimisini affedersiniz fuhuş işlerinde kullanıyorlardı, kimisini de hizmet işlerinde kullanıyorlardı. Niçin bunda sizin için Rabbinizden çok büyük bir imtihan vardı? Halbuki Rabbiniz sizi böyle imtihan etmişti. Yine waiz farraqna yani hani yarmıştı neyi yarmıştı? Bir kum sizin için. Neyi yarmıştı? Bir kumul bahra el bahra yani denizi sizin için yarmıştı. Allahu Teala denizi sizin için yarmıştı. Neden yarmıştı? ve encina kum sizi kurtarması için yaratım, yarmıştı denizi. Kimden? Ve <gülüyor> boğulmamasından dolayı yani boğulmasın diye, boğulmayasınız diye sizi kurtarmıştık. Kimden kurtarmıştık? <gülüyor> Ale hanedanında kimin? Firavun'un Firavun hanedanında. Firavun'un ailesinde sizi kurtarmak için denizi yarmıştık diyor. Ve entum sizler tenzurun görüyordunuz yani siz sizin için denizi yarmış ve sizi kurtarmıştık ki Firavun'un hanadanında hanadanı da o efendim denizde boğmuştuk ve boğarlarken siz onu gözlerinize görüyordunuz yine ve hani yine bir zaman ve size biz vaat etmiştik kime Musa Musa'ya neyi vaat etmiştik 40 Erba leyleten Erba'ine kırk Leyleten kırk gece Biz bir zaman Musa ile Sözleşmek için, vaatleşmek için Kırk geceyi vaat ettik Thumme sonra ittahaztum ilah edindiniz, siz ilah edindiniz Kimi? İttehaztumul ejle Buzayı İneği, buzayı Efendim ilah edinmiştiniz Kimden sonra? ba'dihî Musa aleyhisselam'ın ardında onun arkasında. Ve entum olmuştunuz. Ne olmuştunuz? Zalimun. Zalimler olarak efendim onu tutup buzağıyı ilah edinmiştiniz. Yani Cenabı Hak Celle Velali Hazretleri burada da diyor ki hani size bir mesela şey de vaat etmiştik ki 40 gece vadi vardı size. Size vermiş olduğumuz vaadin onu diyor Efendim Musa Aleyhisselam'la 40 gece vaat etmiştik sonra siz de onun arkasında 40 gece vaatden sonra buzayı ilah edindiniz. Bunca nimetlerin arkasında. Allah sizi Firavun'un hanedanından kurtardı. Efendim o hanedandan sizi mesela ki o Firavun sizi mesela erkeklerinizi kesiyordu, doğruyordu. Kadınlarınızı sağ bırakıyordu. Sizi ondan kurtarmıştık. Kurtardığı halde siz kalktınız Musa Aleyhisselam 40 gün efendim şey Allahu Teala ile kemütekellime çıktığında vade çıktığında siz efendim arkasında buza ilah edindiniz. 40 gece burada Bahis Ahdiatik'in Huruç bölümünde geçer. Ahdiatik bu efendim e, bu mukaddes kitaplardan birisidir. Huruç bölümünden geçer. 24 32 bölümden geçer. Buyur. Evet. 24-32 bölümde geçer. Yalnız Ahli Atik'te bu zayit yapan Harundur. Kuranda ise surenin 94 ayetinde Harun'un bunu yapmadığını, hatta bu hususta İsrailoğlana öğütler verdiğini, fakat Samirinin onları kandırarak bu işi yaptığını anlatılır. Yani şimdi Ahli Atik'te yine burada bir çarpıtma vardır. Efendim bu zayi kim yaptı diyor? Harun yaptı diyor. Halbuki Harun Aleyhisselam Kuranda mesela ee, Musa Aleyhisselam efendim vaatten döndükten sonra onların buzaya taptığını görünce geldi Harun Aleyhisselam'ın sakalına yapıştı. Ey anamın oğlu sen ne yaptın? Benden sonra nasıl siz mesela buna ile edebildin de efendim bunlar buzaya taptılar? O da dedi ki ey anamın oğlu dedi. Beni dedi kafirlerin zalimlere karşı rezil etme. Ben onlara güç yetiremedim. Bunu yapan samiridir. Evet. Sımme Ondan sonra afauna siz bunu yaptığınız halde Allahu Teala sizi affetti. Afauna affetmiştik. Neden? Ankum sizi min ba'di zalike. Bunu yaptıktan sonra sizi affetmiştik. Yani muzaya tapındığınız halde yine sizi affetmiştik. La'allekum belki olur. Neden? Ne olur? Teşkurun. Belki şükredersiniz diye sizi affetmiştik. Yani Cenab-ı Hak Cellevola Hazretleri sizi her ne kadar efendim bu kırk gecenin ardında efendim bu zayya tapındıysanız bunun ardında yine şükredesiniz diye sizi bağışladık ve affettik. Yine vayiz hani yine bir tara bir zaman Atina vermiştik kime Musa Musaya Musaya vermiştik neyi vermiştik el Kitabe kitabı vermiştik Musa Aleyhisselam'a. wal Furkanı verdik. Hakla batılı ayıran efendim kitabı verdik. L'allekum belki olur tehtedun hidayete erersiniz diye biz Musa'ya kitabı ve Furkan'ı verdik. Yani hidayete ermeniz için Musa Aleyhisselam'a kitabı ve Furkan'ı verdik. Furkan hak ile batıldan ayıran, hakkı batıldan ayıran demektir. Allah'ın bütün kitapları hakkı batıldan ayırmak için gelmişlerdir. Ayetlere, mucizelere, hadiselere ve gerçeğe day dayalı ilimlerin hepsine de bu manada Furkan denilir. Yani hak ile batıl ayrımı. Kendisi uğrunda kaza ve kaderine karşı sabreden bir kimseye Allahü Teala onun uğradığı musibetlere bedel olarak kendisinin gerçek dostları ile arkadaşlık nimetini verir. İşte İsrailoğları firavun ve kavminin belalarını, sıkıntılarına, belalarının sıkıntılarına sabrettiler. Allah da onların peygamberler ve peygamberler ve hükümdarlar çıkardı onlardan. Hiçbir kimseye vermediği şeyleri de onlara verdi. Hani size verdiğim nimetleri hatırlayın. Bir zaman sizi alemlerin üstün kıldığımı hatırlayın. Ayet-i kerimesinin gereği yani gelen peygamberlerin çoğu ve hükümdarların çoğu onlardan geldiği için Cenab-ı Hak bunu onlara özellikle hatırlatma yapıyor. Yine veizkale yine bir zaman demiştik ki kime? Musa, Musa'ya. Musa Aleyhisselam bir zaman kavmine demişti ki ''Li kavmihi kavmine ya kavmî ey benim kavmim ''İnnekum muhakkak ki siz gerçekten siz ''Zalemtum'' Zülmettiniz Neye? ''Enfusekum'' Kendinize, nefsinize zulmettiniz Niçin zulmettiniz? ''Bittikâdikum ull'icile'' ''Bittikâdikum'' Edinmekle neyi? ''El icle'' Buzayı edinmekle Buzaya tapınmakla Kendi nefsinize zulmettiniz bu o zaman tövbe edin, hemen tövbe edin, bu buzağının, bu te, efendim, tapınmanın arkasında, kime? ila bâri'ikum, yaratanınıza karşı, yaratanınıza karşı tevbe edin, faktulû, öldürün enfus nefislerinizi de öldürün. Zalikum bu hayrun. hayırlıdır, daha hayırlıdır, niçin? Lekum sizin için. Neden? Andebarikum Rabbinizin Rabbinizin katında bu sizin için daha hayırlıdır. Fatabe aleykum. Fatabe aleykum. O zaman onun üzerine bu Cenab-ı Hak da tövbeleri kabul etti. İnnehu muhakkak ki o şüphesiz ki o o Allah Tevvabü Tevvaptır. Rahimun Rahimdir. Yani Cenab-ı Hak Celle Vali Hazretleri hani Musa Aleyhisselam demişti ki ey kavmi, Musa Aleyhisselam kavmine söylemişti gerçekten siz o buzayı ilah edinmekle kendinize nefsinize zulmettiniz o zaman yaratanınıza tevbe edin de nefislerinizi öldürün bu yaratanınız katında sizin için daha hayırlıdır bunun üzerine üzerine tevbenizi kabul etti, şüphesiz ki o tevvab tevbe edilendir rahim bağışlayandır Celle Celaluhu Yine ve iz Hani bir zaman Kultum Siz demiştiniz de Neyi? Ya Musa Ey Musa demiştiniz Lennu'mine Asla biz iman etmeyeceğiz inanmayacağız. Neden? Leke sana Niçin inanmayacağız? Hatta ta ki Allaha cehreten ne Allah'a görününceye kadar, Allah'a, Allah'ı görünün görünceye kadar cehreten. Allah'ı ap açık görünceye kadar sana iman etmeyeceğiz. Bakın. Şu nimetlere bakın. Bu nimetler karşısında neler yapıyorlar? Allah'ın peygamberini öyle bir köşeye sıkıştırıyorlar ki ya Musa sen efendim bizzat biz gözümüzle Allah'ı görmeyinceye kadar sana iman etmeyeceğiz. La havle ve la kuvvete illallah. hemen çarpmıştı. Neyi çarpmıştı? Saikatun bir saika. Yani onlara bir yıldırım çarpmıştı. Wentun tanzurun. Halbuki siz de bunu görüyordunuz. Yani Cenab-ı Hak Cellevâle Hazretleri diyor, ey Musa hani bir zaman diyor halkın Allah'ı apaçık görünceye kadar sana asla iman etmeyeceğiz demişti ya. Sizi hemen bir saika yani bir yıldırım çarpmıştı ki siz de onu görüyordunuz. Saika gördüğü veya yakaladığı dehşetinden dolayı aklının gittiği veya bazı duyu organlarının kaybettiği yahut ondan dolayı helak olduğu şeylere denir. Bu şey bu şey ses, ateş, deprem sarsıntı vesaire olabilir. Yani saika. Çok efendim işte buna yıldırım denilir. Buna efendim aynı zamanda e, korkunç ses denilir, ateş denilir, deprem denilir, sarsıntı denilir vesaire vesaire. Evet hani diyor siz buna bu şekilde olmakla beraber efendim siz bunu Hz. Musa Aleyhisselam'ı köşeye sıkıştırıp da biz Allah'ı apaçık görmedikçe asla sana iman etmez dediğinde o zaman saika o zaman yıldırım onları çarpmıştı ve siz de onu görüyordunuz. Sonra ondan sonra ba'atna ondan sonra sizi tek tekrar dirilttik. Yani lütfettik, size acıdık, merhamet gösterdik. Tekrar o efendim yıldırım çarpmasının arkasında aklınızı götürmedik. Beyninizi sarsmadık. Efendim hayatınızı geri tekrar iade ettik. Neden? Min badî mevtikum ölümünüzün arkasında. Öldünüz de Allah'a tekrar sizi dirilttik yani. Lâ lekum belki umulur. Teşkurum şükredesiniz diye. Bunun arkasında sizi tekrar dirilttik. Hocam sayıkadan sonra yani. O saykadan sonra ölmüşler. Cenab-ı Hak onları ardında tekrar diriltmiş yani. Şükretmeleri için. Tekrar imana gelmeleri için. Tekrar efendim aklını başlarına toplamaları için. Ispat ya. Yani. Ya. Yani Cenab-ı Hak bunu mesela şükredersiniz diye diyor. Sizi dirilttik diyor. Vazalelna Şimdi hemen arkasında. Vazalelna gölge yaptık. Neyi gölge yaptık? Aleykum üzerinize el ve bulutu da gölge yaptık. Ya düşünün bir sıcak bir havanın efendim bir sıkıntısı altında kurak bir bölgede efendim çok sıcaklık var iken gölgelik yok hiçbir dayanak yeri yok. Siz o şeyi nasıl yapabilecek bileceksiniz? Cenab-ı Hak Cellevale Hazretleri diyor ki bir zaman diyor size gölgeyi diyor ne bulutu gölge yaptık ve enzelna o gölge yapmakla kalmadık indirdik neyi? aleykum size indirdik neyi indirdik menne kudret helvası ve selva ve bıldırcın eti bakın yani siz bu zulmü, bu kadar zulüm ettiğiniz halde efendim kalktınız buzağa çarptınız tapındınız ilah edindiniz bunu yapmakla beraber biz tekrar efendim Allah'ın peygamberine bununla o şekil Cenab-ı Hak ziyaf Allah'ın peygamberini köşeye sıkıştırdınız Dediniz ki efendim biz Allah'a apaçık görmedikçe efendim sana iman etmeyeceğiz. Size yıldırım çarptı öldünüz. Tekrar dirildiniz. Bunun arkasında Allahu Teala bulutu size gölge yaptı. Efendim kudret helvasını gönderdi. Çalışmadan, çabalamadan direkt mesela Allah tarafından her gün o kudret helvasını yerdiniz. Ve selva ve bildiricinin bildirici Kulu o zaman yiyin. Neden? Min tayyibati. Güzel şeylerde yiyin. Ma rezakna kumrızık olarak verdiğimiz güzel şeylerden de yiyin. Ve ma zalemuna. Onlar bize zulmetmediler. Bunu böyle yapmakla bize zulmetmediler. Velakin fakat kanu idiler. Enfusehum. Kendi nefislerine yazlimun Kendi nefislerine zulmetiyorlardı. Yani onlar böyle bunu yaparlarken yani zannediyorlardı ki mesela bize zulmetiyorlar. Haşa. Onlar kendi nefislerine bunu yapıyorlardı. Evet. Atalarınızın Mısır'dan çıkıp denizi aşmalarından sonra Şam ile Mısır arasında bulunan Tıh Vadisi'nde şaşkın ve ne yapacaklarını bilmez halde kaldıkları kırk yıl süre boyunca güneşin ışığında beyaz ve ince bulutla sizleri gölgelendirdik. Sonra balı andıran ve suya karıştırıp içtikleri men gibi tadı, lezzeti, bıldırcını andıran bir kuş olan selva gibi türlü yiyecek ve içeceklerle size nimetler yasane ettik. Men üzerlerine tan yerinin ağırdığı andan, güneşin doğduğu vakte kadar sisi andırır. Bir şekilde inerdi, bıldırcın da onlara gelir, herkes ertesi gününe kadar kendisine yetecek kadarını alırdı. Bakın, çalışmadan, çabalamadan bir çölde 40 yıl Allah-u Teala onları bu şekil efendim, yedirdi, içirdi ve besledi. Evet, burada kalıyoruz. Edeb-ül Lisan'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ukayl bin Mudrik'ten birisi Ebu Said el-Hudri radiyallahu teala Anhu'dan dedi ki ona dedi ki kendisine tavsiye bulunmasını istedi dedi ki hakkı söylemek dışında susmalısın zira ancak bu şekilde şeytana galip gelebilirsin hakkı söylemek dışında susmalısın ancak bu şekilde şeytana galip gelebilirsin yoksa şeytan seni avlayabilir Ya. Evet. Başka bir hadiste Eşabi radiyallahu an dedi ki insanlara hitap eden hiçbir hatip yoktur ki kıyamet günü hutbesi kendisine arz olunmasın. Allahu akbar Yani her hatip, her konuşan, her vaaz eden, her sohbet eden mutlaka kıyamet gününde Allah Teala onları karşısına çıkartacaktır. Kimisi yüzü koyun cehenneme atılacak. Kimisi işte sen bak ne güzel anlatıyordu. Ne güzel okuyordu. Ne güzel efendim işte insanlar bak bu adam ne güzel bir vazidir, Bu adam ne güzel Kur'an okudu. Bu adam ne güzel sohbet etti diyerek ettiği sohbetiyle beraber cehennemin içine atılacak. Kimisi de o ettiği sohbeti Allah için olursa o da cennete götürülecek. Onun için diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hitap eden hiçbir hatip yoktur ki Kıyamet günü ke hutbesi kendisine arz olunmasın. Evet. Abdullah radıyallahu anhu'dan Tavus radıyallahu an uzun süren sessizliği hakkında mazeret göstererek şöyle derdi. Dilimi tecrübe ettim ve onu alçak buldum. Yani kendisine sen niye bu kadar uzun bir süre sessizliği tercih ediyorsun dediğinde o mazaretini şöyle bildiriyordu dilimi tecrübe ettim acaba dilim ben benim emrime itaat edecek mi etmeyecek mi gerekli gereksiz konuşacak mı konuşmayacak mı kendini ilgilendiren ilgilendirmeyen şeyi konuşacak mı konuşmayacak mı ve ben bunu tecrübe ederken onu ancak alçak buldum Muhammed Şamil su dağıtır mısın baba tabi önce önce sen iç Evet. Ya hayır ya kayu. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu an dedi ki, övünmekten korktuğum için pek çok şeyi söylemekten kendimi kendime mani olurum. Övünmekten korktuğum için olur ya belki kendimi överim belki övünürüm. Kendime birçok şeyden mani olurum diyor. Birçok şeyi söylemekten mani olur. Hikmet sahiplerinden biri olan Ubeydullah bin Ebi Cafer dedi ki Kişi bir mecliste konuşurken Konuşması hoşuna Giderse sussun Eyvah Eyvah eyvah Eğer susmuşken Susması hoşuna giderse konuşsun Yani konuşurken belki O konuşma hoşuna gittiği için Riyakarlık yapabilir Ya şu adam ne güzel konuşuyor ne güzel bir dil var bu adamda. Ne güzel etkiliyor. Onu söylediği an o konuşma hoşuna giderse konuşmasını kessin. Sessiz kaldığı takdirde eğer hoşuna giderse o susması, konuşmaması o zaman konuşsun. He, bak bu adam ne kadar efendim, suskun bir insandır. Belki riyaya kaçar. Belki şeye gider. O zaman da konuşsun diyor. Ama tabii ki konuşurken hakkı konuşsun. Bunlara şartları var. Evet. i̇bn Ömer Adyalahan dedi ki kişinin temizlemesi gereken en önemli şey dilidir. Şimdi kitabı ı tahareti işliyoruz değil mi? Taharet kitabı, temizlik kitabı. Temizlik önce akaidi temizlemek. Ahlakı temizlemek. Dili temizlemek. O da diyor ki burada i̇bn Ömer Kişinin temizlemesi gereken en önemli şey dilidir diyor. Dilini temizlesin. Dilini temizlesin. Ya. Ebu Derdar adı yalan dedi ki çekinmeden konuşan bir kadın gördü ve dedi ki bu kadın dilsiz olsaydı kendisi için daha hayırlı olurdu. Rastgele onunla bununla konuşan. İşte Ey Fatma Bacı Ayşe Teyze Nasılsın? İyi misin? Gerekli gereksiz gerekirdiği yerde Ebu Derda Radyalan dedi ki Çekinmeden konuşan bir kadın Gördü Dedi ki bu kadın dilsiz olsaydı Kendisi için daha hayırlı olurdu Çünkü kadına edep gerekir Kadın erkeğin muhatabı değil Erkek kadının muhatabı değil. Ancak zaruri durumda bir soru sorar, bir durum olur, o zaman cevap verirsin. Cevap verirken de işte mesela sınırı aşmamak şartı vardır. Mesela bazen öyle gerek kadın olsun, gerek erkek olsun. Sen her ne kadar çekinmeye çalışıyorsan bile o seninle konuşuyor. E halbuki konu zaruri konuşmanın harici konuşma haramdır. İşte onun için bu kadın dilsiz olsaydı diyor, kendisi için daha hayırlı olurdu. Evet. İbrahim Enneha'yı an dedi ki, İnsanları şu iki haslet helak eder. Fazla mal toplamak ve fazla konuşmak. İnsanları şu iki şey helak eder, haslet helak eder. Fazla mal toplamak ve fazla konuşmak. İbrahim'e teyimi dedi ki Yalancı çıkmaktan korktuğum için Sözümü amelime arz edemem Yalancı çıkmaktan korktuğum için Sözümü amelime arz edemem Belki sözü konuşurum amelim onun yapmaz Yalancı duruma gelir Şu dikkate bak Şu inceleye bak Muhammed bin Sirin radıyallahu anh Dedi ki ensardan biri meclise uğradı Derdi, derdi ki Abdest alınız konuştuklarınızdan bazısı hadesten daha şerlidir. Bakın. Konuştuğunuz şeyler bazı hades bazısı hadesten daha şerlidir. İbrahim en-Nehaay radıyallahu dedi ki: Abdest iki şeyden dolayıdır. Hadesten dolayı ve Müslüman kişiye eza vermekten dolayı. Ya hadesten dolayı ki namaz kılmak için, oruç mesela işte Kur'an okumak için, Kabe'yi tavaf etmek için. Bir de Müslüman kişiye eza vermekten dolayı. Bir Müslüman kişiye karşı argo dille konuşursun. Kardeşinle argo dille konuşursun. Anana, babana argo dille konuşursun. Onları kırarsın, onları üzersin veya arkasında konuşursun. Sözünü mesela efendim hatasını dökersin. Onu ona dökersin. Onu belki ne dökersin. Bu yaptığın şeyden ötürü e, dolayısıyla o insanlar bunu duyarsa eza duyar. Bazı insan eza duyduğu halde de ses çıkarmıyor. Belki o da o kişinin hoşgörüsü olabilir. Ya evet. Burada kalıyoruz inşallah. 80 inci. Efendim? Ee, şimdi buna bir dahaki e, şeyde şunu bir iki şey daha okuyalım o zaman. Kendisini ilgilendirmeyen sözlerden sakınmak. Zuhri Ali bin Hüseyin Zeynel Abdin radiyallahu an dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi İslam'ın ve Müslümanlığın güzelliğindendir. Mesela kendisini ilgilendirmeyen. Diyelim ki Cafer abi birisiyle konuşuyor, sizinle konuşuyor, sizinle konuşurken ben araya giriyorum mesela. Ben araya giriyorum, ben alıyorum sözü. E, halbuki beni ilgilendirmiyoruz, sizinle konuşuyor. İşte onun için mesela veya efendim siz konuşursunuz, başkasının adına siz kendiniz konuşuyorsunuz. Mesela başkası başka yerdedir, siz onun adına birine söz veriyorsunuz, onun adına bir şey söylüyorsunuz. E belki bu insanın rızası yok. Belki o insanın o durumdan, o durumum sahip değil. Belki o insan mesela o sözü vermek istemez. İşte onun için kişinin diyor kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi İslam'ın ve Müslümanlığın güzelliğindendir. Mesela örneğin ev sahibinin evinde mesela şimdi ev sahibi o işe karışırken ben de diyorum ki ya ev sahibi sen sen karışma ben karışayım misal. Çünkü e ben, ev sahibi o ev sahibi ev, ev sahibi ev sahibi evin sahibidir. Onun hakkı ona ona aittir. Benim ona karışma hakkım yok. Niye? Çünkü beni ilgilendirecek şey değildir. Onun için işte kişinin diyor kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi İslam'ın ve Müslümanlığın güzelliğindendir. Evet. Aynı aynı aynı aynı aynı aynı hiç değişen bir şey yok. Çünkü onu ilgilendirmez kardeşim. Çektiyse oraya çektiyse, günah gittiyse beni illa ilgilendirir. Tabii tabii, tabii. tabii. He. Yani Böyle bir, bir şey yaparken Evet. Öyle yapmayın, şöyle yap, yapmayı, yapmayı, o cüzünden, Hayır, şimdi müzakere fikir ususu ayrı mesela diyelim ki bir şey sorulur efendim. Öyle. Mesela kişi bir şey sorar. Mesela sizden ya bir bilgi edinmek ister. Siz de o bilgi noktasında onu aydınlatırsınız. O ayrı ama ya bu niye böyle yapmış kardeşim sen neden bunu böyle yaptın yok efendim işte gerekli gereksiz onun işine burnunu sokmak bunun işine burnunu sokmak bu işte bunu yani kastedilen durum bu bu yani ondan sonra dediğin gibi onun hesabını yapmak bunun hesabını yapmak arkasına konuşmak başka bir şey söylemek vesaire yani 82. hadis kab bin radıyallahu e radiyallahu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kab'ı göremeyince onu sordu Hasta dediler Bunun üzerine Resulullah aleyhisselatü vesselam Onu ziyarete gitti Onun yanına girince buyurdu ki Ey Kâb seni müjdelerim Bunun üzerine Kâb'ın annesi Senin için cennet hayırlı olsun Ey Kâb dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buyurdu ki Allah adına kesin şeyi Söyleyen kim dedi Kâb annemdir ya Resulullah Dedi bunun üzerine buyurdu ki Ey Kâb'ın annesi Ne biliyorsun belki Kâb Kendisini ilgilendirmeyen Boş söz konuşmuş Veya kendisine zararı olmayan Şeyi men etmiş olabilir Sen bunu böyle garantisini Söylüyorsun ama Belki şu hatası vardır o hata O hata onu cennete gitmesine garantilemiyor Bakın ne kadar ince Bir mesele Burada Annesi mi Kâb'a söylüyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müjdelerim seni deyince annesi de zannediyor ki cennetle müjdelendiğini zannediyor. Diyor ki bunu kesin Allah adına mesela söyleyen kimdir diyor. Yani mesela bu mesela bu cenneti garanti veren Allah'tır celle celaluhu. Yani bunu kim diyor mesela o yani onu ilgilendirmez. E kalkıp mesela nasıl yani bir kendisi mesela cennet onun elinde ki kendisi cennette olmadığı halde cennete girme yetkisine kendisi sahip olmadığı halde nasıl Allah adına mesela cenneti bir başkasına verir şekliyle ondan sonra dedi ki annemdir Kâbe'da. O da dedi madem öyleyse o Kâb sen o an sen dedi ki ey Kâb'ın annesi belki Kâb dedi kendisini ilgilendirmeyen boş söz konuşmuş. Oturuyor burada, efendim, Ahmet'i konuşur, Mehmet'i konuşur. Adam seninle konuşur, sen adına cevap verir. Seninle mesela şey yapar, başkasının adına cevap verir. Veya diyelim bir e, nasihat verirsin, nasihatı dinlemez, başka bir şey getirerek başka bir şey ortaya koyar. vesaire yani. Onun için belki o da böyle bir şey yapmış olabilir. O zaman zararı olmayan bir şeyi de men etmiş olabilir. Mesela bir şey vardır ki zarardı, zararı da yok. Yani ama onu da men etmiş olabilir. Bu da diyor o kategori içindedir. Ya. Zeyd bin Aslem radıyallahu anh dedi ki Ebu Dicaner radıyallahu anh vefat hastalığı anındayken onun yanına girildiğinde şöyle dedi. Kendimden şu iki amelden başka kuvvetli bir amel yoktur. Beni ilgilendirmeyen hususlarda konuşmadım. Kalbimde de Müslümanlar Müslümanlar için selametteydi. Kalbinde Müslümanlar için selamette Yani Müslümanlara kötü yolu düşünmedim Art niyet beslemedim Kim beslemedim bu beslemedim Evet Seyyar Ebil Hakim dedi ki Lokman Hekime Hikmetin nedir denildi O da dedi ki Ben saklanan şeyi araştırmam Beni ilgilendirmeyen şeyin Üzerinde durmam Ben saklanan şeyi araştırmam beni ilgilendirmeyen şeyin üzerinde durmam. Yani mesela diyelim ki bir şey saklamış. O saklayan şey mesela senin arkadaşın saklamıştır. Sana göstermesini istemez. Senin baban saklamıştır. Sana göstermesini istemez. Sen saklamışsın. Babana göstermesini istemezsin. Mesela başkası göstermiş. Göstermesini istemez Sen de araştırıyorsun. Ya bu neyin nesiydi? Onun hakkın yok. Çünkü seni ilgilendirecek bir şey değil. Ve seni ilgilendirecek şey de olmadığı için araştırmana da gerek yok. Çünkü mesela belki o insan istemez başkasının o şeyin olmasını mesela efendim o araştırılan şeyin başka birinin öğrenmesini istemez. İşte onun için çok ince bir meseledir. Yani burada bir ölçüyü öğretiyor, bir edebi öğretiyor, bir adabı öğretiyor. Senin diyor arkadaşın da olabilir, belki de bir şey saklıyor. Yani nedir hele o sakladığın şey? Ya kardeşim mesela bazen gidiyorsun şimdi yoldan. Bakıyorsun birisi, senin yolunu kesiyor, nereye gidiyorsun, ya, ya bir yere gireyim, nereye gidiyorsun, nereye şey ya kardeşim ne yapacaksın, nereye gidiyorsam gidiyorum, yani seni belki ben mesela gideceğim yere sana, sana mesela o gittiğim yeri söylemek istemem, belki efendim ben bir günah işlemeye gidiyorum, belki bir hayır işlemeye gidiyorum, e günah işlemeye gidersem, ben diyelim ki hani, ha ben şu günah işlemeye gidiyorum dediğimde, sen de o ama şahit oluyorsun, bak beni sen soktun o işin içine, hayır işlemeye gidiyorsam, belki ben sana söylemek istemiyorum, o sene yaptığım hayrı belki riyaya gider bu sever oraya karla sen sebep oldun. Ben sebep oldum. Bak ne kadar ince bir mesele yani. Ya. Onun için diyor Lokman Hekim'e diyor hikmetin nedir yani? Sen bu yani ne, neyin hikmetidir mesela? Ne, sen bu şekilde mesela şeylere efendim vakıf olabildin. O da dedi ki ben saklanan şeyi araştırmam. Beni ilgilendirmeyen şeyin üzerinde de durmam. Amr İbni Kays'tan bir adam Lokman'a uğradı onun yanında insanların toplanmış olduğunu gördü sen falan oğullarının kölesi değil misin dedi o da evet deyince gördüğü bu hale nasıl eriştiğini sordu Lokman Aleyhisselam dedi ki doğruyu söylemek ve beni ilgilendirmeyen şeyler hakkında susmak sayesinde Bakın. onu gördüğü zaman mesela birisi dedi ki sen falan işte falan kişilerin kölesi falan oğullarının kölesi değil miydin o da evet. E peki sen bu derece, bu hikmete nasıl eriştin deyince doğruyu söylemek ve beni ilgilendirmeyen şeyler üzerinde susmak sayesinde diyor. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Ya Evet. Şimdi 86. ayet haliste duralım burada inşallah. Bir dahaki dersimizde de onu işlemiş olacağız. Ya hayyu ya kayyum Evet. Şimdi allah Teala'nın esmasına, esma ve hüsnasına eden bahisler, akaidler alakalı. 1.99 isme ziyade edilen bazı isimler. Geçen bir e, şey söylemiştiniz ya, 1001 mi, 100 mü? 99 mu şeyde? 1001 olarak yok da, 99 yani belirli isimler var. İşte bununla beraber şimdi buna ayrıca ziyade edilen bazı isimler de var. Mesela allah Teala'nın bu isimleri sadece varid olan dokuz, dokuz isimden ibaret değildir. Doksan dokuz isimden ibaret değildir. Bundan başka hadislerde bazı isimler daha zikredilmiştir. Bir başka rivayette El-Hannan. Mesela bazen Kabe şey yaptığınız zaman bir bakıyorsun adam şey yapmış Ya-Hannan, Ya-Hannan, Ya-Hannan diye dua ediyor. El-Hannan son derece şefkat ve merhametli olan. El-Mennan, çok ve bol bol veren. el yarattığı ile insanı hayrete bırakan. El-Mughis, yardımı esirgemeyen. El-Kefil, kefil olan, taahhüt eden. Zittul, kudret ve güç sahibi. Zülme yüksek derecelerin sahibi. Zülfadıl, fazilet sahibi el-kallâgu dilediğini dilediği anda var eden diye geçmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yukarıda saydığımız isim, isim ve sıfatları da Cenab-ı Hakk'ın isimleri arasında zikretmiştir. Arabi'nin oğlu Ebubekir Bekir İbni Arabi İbni Ebu Bekir yani Tirmizi şerhinde bazı isim ehlinden hikaye ederek der ki kitap yani Kur'an ve sünnetten allah Teala'nın isimlerinden olan bir isim bin isim toplanmıştır. Kur'an ve sünnetten allah Teala'nın isimlerinden olan bin isim toplanmıştır. Bir alim de böyle demiş. Mesela demiştir ki efendim Kur'an ve sünnetten Allah Resulü sallallahu Allah Celle ve Hazretleri'nin efendim isimleri geçtiği halde bunlarda diyor bin tane isim ortaya çıkmıştır. Doksan dokuz tane isim hadislerle sabit sayı olduğu halde bin tane isim de toplanmıştır demiş o alim. El Kastur Mujarrad adlı kitabının sahibi böyle söylemektedir. Yani bu efendim El Kastur Mujarrad kitabı bu efendim zat bunu söylüyor. Şefkani de Tuhfetuz Zahirin isimli eserinde buna işaret etmiş ve şöyle demiştir. Zikredilen hadislerde sayılmış, toplanmış olan isimler bize kafidir. Yetişir diyor. Yani İbni Şefkani de diyor ki, yani bu zikredilen 99 tane Allah-u Teala'nın belli sahih hadislerle sabit olan efendim 99 isim bize yeterlidir diyor. İki hadislerde bazı lafızlar daha varit olmuştur ki bunlarda mecazi olan onlara olarak Allah-u Teala'nın isimleridir. Mecazi mesela manada Bil ki bazı hadislerde geçen lafızlar vardır Onlar da Allah'ın ismidir Fakat konuşulanın aslı ve bulunduğu hal Başka bir şeye delalet eder Yine bil ki bu mecaz yolu iledir Hakikat ile değildir Bir şeyi kendisinden başka bir şeyi, şey ile de isimlendirmek iki şey arasındaki alakadan dolayıdır Ve bazı basitleri takdir etmek sureti iledir Buna misal Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretlerinin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de rivayet ettiği bir hadistir Resulullah bu hadisinde de dehre söv sövmeyiniz. Yani zamana sövmeyiniz. Deh zamandır. Şüphesiz Allah dehrin ta kendisidir. Bakın. Dehre sövmeyin. Yani zamana sövmeyin. Yani buna da mecazi manada denilmiş yani. Hocam şey gelmiyor mu? Deh dehr dehr dehriler. O dehriler e, mesela şey olarak efendim işte bir zaman inki, bugünkü materyalist evet. e, şeyleri o ayrı. Dehri ay ayrı, Dehr ayrı. Sadece mu Tabii. Bu, Anlamları farklıdır. farklıdır. Bu hadisin bu hadi buyurdu. Bu hadisi Müslim rivayet etti. Hazreti Ayşe radıyallahu dedi ki, radıyallahu rivayet ettiği bir hadiste onun El Enin diye El Enin çağırınız diye Zira Enin Allah-u Teala'nın isimlerinden biridir. Onu El Enin diye çağırınız. Yani mecazi manada onun da mesela Allah O da diyor Allahu Teala'nın bir ismidir diyor. Hasta onu zikrettiği zaman rahatlar rahatlar denilmektedir. El Enin iniltiden meydana gelir yani. Bunu da mesela Allah'ın bir ismidir mecazi manada yani efendim Celaledin Es Suyiti Rafi Rafiden der rivayet ederek Cami Es Sagar isimli eserinden zikrederek demiştir ki bazı insanların hatta ettiği gibi o ne müslimin rivayet ettiği hakikatı itlakı kastedilmemektedir. Bilakis, bilakis birinci e, müslimin rivayet ettiği e, ne de Ebu Hurairan'ın rivayet ettiği hadislerdendir. Yine bu iki isim bazı eserlerde Allahu Teala ya Ramazana Ramazan ismi itlak olunmuştur. Başta da Belirtildiği gibi bütün bunların zahiri manası ve hakikata ıtlakî kastedilmemektedir. Yani biz zahiri olarak efendim nasıl ki mesela Cenab-ı Hakk'ın 99 ismi zahiren ve batınen bilinmekle beraber buna da mecazi bir mana var. Yani o manaya taalluk ediyor yani. O manaya itlak olunuyor. O manaya efendim götürüyor. Bilakis birincisiyle kastedilen mana şudur. Mesela Allahü Teala'nın Dehrin yani zamanın Hadislere için bir misabibtir. Yani zaman içerisinde ya gel meydana gelen hadiseleri kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Emsebibi kimdir Allah'tır celle celaluhu. E, buna bundan ötürü mecaz olarak ona itlak olunmuştur. Öyleyse dehre herhangi bir şeyin nispet etmek, ona sövmek ve zem etmek doğru değildir. İmam Nevevi Müslim Şerhinde şöyle demiştir. Hangi hadise olursa olsun sövmeyiniz zira sövdüğünüz zaman onu indiren ve onu yaratan faile küfrünüz allah Teala Teala'ya'dır yani mesela diyelim ki bir şey ya bu niye böyle oldu diye küfür ettiğiniz zaman niye böyle oldu niye, niye küfür ediyorsun o failin o kaderi o takdir yazan Allah değil midir e sen kime küfür ediyorsun hı. estağolun hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı hı. Ben sana ne yaptım işte beni bu hale getirdin şu şu işte şu şeyleydi değil mi? Evet, evet, doğru. Ee, değer ise, değer ise hiçbir iş yapma gücü olmayan zamandan ibarettir. Bilakis o da Allahü Teala'nın yarattığı bir varlıktan ibarettir. İkinci hadisteki enin ise Allahü Teala'nın kahar sıfatının tecellisi ve eseridir. Bak Allah'ın kahar ismi geçmişti ya. O enin de diyor onun tecelli, sıfatının tecellisinin bir eseridir. Hasta onu zikrettiği zaman rahatlar. Evet. Allahu Teala burada kalalım inşallah. Allahu Teala'nın isim ve sıfatları hakkında düşünmek ondan sonra e, onu da okuyalım. Allahu Teala'nın isim ismi azamlar üzerinde kalalım inşallah. Allah Teala'nın isim ve sıfatları hakkında düşünmek. Bil ki Allah Teala'ya şeriatın murat etmediği bir isim ve sıfatı isim ve sıfat olarak koymamız bize göre bütün kemal ve olgunluğu ifade etme et, etse bile sayı olmaz. Doğru değildir. Müslüman bilginlerinin hepsi bu görüştedir. Mesela kainatın en büyük mühendisidir dememiz doğru değildir. Yani mesela biri çıkıp dese ki Allah Teala kainatın en büyük mühendisidir haşa. Ne demek yani? Mühendis kulak ait bir sıfattır. Yani bu doğru değildir diyor. Bütün varlıkların halini idare eden genel müdür diyemeyiz. Bakın. Ve bu isim ve sıfatların istilahi olarak Allahu Teala'ya verilmesini isteyemeyiz. Fakat insanları ona yaklaştırmak ve o onun tasarruflarını açıklamak için cümlenin akışı bu yönde genişlese bir beyis yoktur. Mesela zaten şanına layık olmayan bir isim ve sıfatla onu anlamak hak Teala'dan edebe daha layıktır. Mesela diyelim ki birilerini ikna etmeye çalışıyorsunuz. Diyorsunuz ki bak bir bel, bir bölgeden bir genel müdür mesela ne kadar etkilidir. İşte bir mühendis ne kadar etkilidir? Bir planı, bir projeyi çizmese bunu kim yapar şekliyle bak bir senin gibi şahıs, senin gibi efendim bir yaratık böyleyken Allahu Teala bunlardan daha üstün olmasına rağmen bunu nasıl düşünürsün? Şekliyle böyle misal vermekte bir sıkıntı yok. Ama işte Allah-u Teala mühendistir, işte efendim bir bölge şeyinden daha şeydir gibi denilemez. İsimlerin özel ve sıfat oluşu hakkında bu geçen bütün isimler içinde zatı zati kutsiyeti için konulmuş olan tek bir özel isim vardır. O da lafızların en azametlisi olan Allah'tır. Mesela bu Allah ismi hiç, hiç kimseye verilemez yani isim olarak geri kalan hepsi sıfat manasını taşır. Bunun için haberlerde Allah-u Teala lafzının müştak yani türetilmiş mi yoksa müştak türetilmemiş mi? Olduğu meselesi itiraf konusu olmuştur. Bu hususta araştırma yapmaya lüzum yoktur. Onu Allah-u Teala'nın zatı için bir isim olduğunu bilmemiz kafidir. Diğer isimlerde ise aslında isim değil birer sıfattır. Bu mevzuda bu kadar yetişir diyor. Allah-u Teala'nın esmasının, esma-i husnasının özellikleri. Bazıları Allahü Teala'nın isimlerinde olan her isim için veciz bir şekilde ifade edilen özellikler ve sırlar bulunduğunu söylerler. Bazıları daha aşırı gider ve haddi aşarlar. Şu iddiayı ileri sürerler. Her bir isim için ruhani bir hizmetçi vardır. Onu zikretmeye devam eden kimseye hizmet eder. Bu isimleri başkasına öğreten de böyledir. Bütün ilimlerin sahipleri üstünde her şeyi bilen yüce kudret bir kudret sahibi vardır allah Teala'nın isimleri parlak birer lafızdır. Onlar diğer kelimelerle, kelimelere nispetle daha faziletlidir. Onlarda bereket, zikrinde büyük bir sevap vardır ki insan bilhassa kalp huzuru ile manasını anlayarak Allahu Teala'ya zikre devam ettiği vakitte nefsi temizlenir, ruhu saflaşır. Allah Teala'nın kitabında ve Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetinde murad edilmeyen hiçbir şeyi de zikre, zikrine ziyade etmez. Çünkü biz Allahu Teala Celle Celaluhu'nun dininde aşırı gitmekten ve ona ilave yapmaktan nehyedildik. Sadece bize bildirilen kadarıyla yetilmek ve kısaltmak vaciptir. Kafi'dir diyor. Evet burada kalıyoruz inşallah. Haftaya Allah'ın izniyle Allah'ın yüce isimleri ve ismi azam üzerinde duracağız şeyle ilgili burada yine akaidle ile ilgili peygamberlere iman noktasında bir şey okuyacağım peygamberlere iman peygamberlere iman ikinci şartta gelir ilki Hazreti Adem aleyhisselam sonu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelir hepsi ona hepsine iman etmeye yüce Allah seslenir müminlere tek bir hedef gösterir Ayırmayın peygamberleri müminlere öğretir. Hepsinin ortak mesajı Allah birdir, Allah bir. Dinleri hep aynıdır, peygamberlerin mesajı bir. Ortak dinleri İslam'dır, emir Allah'tan gelir. Peygamberlerin hiçbirisi ne Hristiyan ne Yahudi. Kahrolası Hristiyan ve Yahudi kandırdılar milleti. Kan ve gözyaşı ile kurdular İsrail Devleti. Fesatlıkla böldüler İslam'ın ümmetini. Hristiyanlar Hz. İsa Aleyhisselam'a iftira ettiler. Haşa İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur dediler. Haşa Hz. Meryem Allah'ın anesidir dediler. Üçlü teslis denen, üçlü putu tesis ettiler. Yahudiler haşa... Hazreti Uzayr Allah'ın oğludur dediler. Bu müşrik putperestler haşa Allah'ı insana benzettiler. Bütün insanları hayvan yalnız kendilerini değerli zannettiler. Allah'ın kelamını hiçe sayıp kitabını değiştirdiler. Allah'ın son peygamberi Hazreti Musa Aleyhisselam, Allah'ın peygamberi Hazreti Musa Aleyhisselam'a isyan bayrağını çektiler. Cihad emrine karşı peygamberi dinlemediler senle Rabbim gidin savaşın biz gelmeyiz dediler uydurmasyon Yahudilik diye bir din tesis ettiler Kur'an sık sık Yahudi ve Hristiyanlardan bahseder dininiz yalnız İslam'dır İslam'a davet eder Hristiyanlığı ve Yahudiliği kökünden reddeder İslam'dan başka din kabul edilmez diye vaz eder peygamberlerin hepsi Müslümandır ne Hristiyan ne Yahudi o mübarek zatlar evlatlarına Müslüman olmayı tavsiye etti. Müslüman olarak hep can verin diye vasiyet etti. Son peygamber miras olarak bıraktığı Kur'an ve sünneti. Evet. Geçen hafta kaldığımız yerdeki fıkıhta efendim ana çizgilerle İslam fıkı Taharet, taharet kitabının yüzü yıkamakla ilgili bölümü okumuştuk. İkinci fars elleri dirseklerle beraber yıkamak. Hanefi imamların çoğunluğuna göre dirseklere dirsekler ellere dahildir. Bu bakımdan elleri yıkarken dirseklerde de dirsekleri de yıkaması gerekir. Çünkü ayetteki ila harfi gaye içindir. Karine olduğu yerlerde gaye mugayeye dahildir. Aksini iddia edenler de olmuştur. Allah Celle Celaluhu Taha iyisini bilir. Abdest organlarında meydana gelen fazla organları yıkamak vacip midir? Burada dikkat buyurun. Elde doğuştan ya da sonra altıncı veya yedinci parmak bulunursa onları yıkamak vacip olur. Muhammed Şamil su dağıt. Evet. Evet hadi baba. Ayaktaki fazla parmakların durumu da böyledir. Aynı aynı konu aynı konu farklı fetür kadride de işlenmiştir. Omuzdan ikinci bir el oluşmuş durumda ise asıl olan eli yıkamak vacip, bunu yıkamak sünnettir. Diyelim ki normal eli var ama omuzda ayrı bir el çıkmış. Mesela efendim normal parmakları var efendim. Evet. 5 parmağın haricinde bir parmak daha çıkmış. Esasında o 5 parmağı yıkamak vaciptir. O kalan altıncı parmak da zaten yıkanıyor. Orada sünnettir. Yani o o farza vacibe dahil olmuyor. Evet. Müstehab diyenler de vardır. Diyenler de olmuştur. Bazısına göre ise fazla olan el asıl elden yıkanması vacip olan yerin sınırına ulaşıyor veya onu aşıyorsa ulaşan ve açan kısmı da yıkamak vaciptir. Ama İbnü'n-Nejeim Behbahr'a ayk Bahru Raik isimli kitabında bunun mendup olduğunu kaydetmiştir. Yani yıkamak menduptur, sevaptır. Deri üzerinde yapışkan bir maddenin bulunması. Deri üzerinde. Burada mesela diyelim hepimiz işte çalışan insanlarız. Abdest organlarında herhangi birinin üzerinde suyun deriye geçmesine engel olan bir madde bulunursa alınan abdest sahih olmaz. Örneğin oje, sakız bu türdendir. Deri üzerinde bir tabaka meydana getirmeyen kına, boya ve benzeri maddeler abdesti engel değildir. Çoğu kez hamur yoğuran ev kadınları ya da fırıncıların ellerine yapışıp kuruyan hamur, az bir şeyi şeyse hemen ıslanıp kaldırılması mümkün değilse onlar hakkında bu vaziyette aldıkları abdesti caizdir denilmiştir tırnak altlarına mesela yıkadığı halde çıkmıyorsa. Mesela diyelim ki yıkıyor ama yıkıyor yıkıyor çıkmıyor. Çıkmadığı halde onun eserinde herhangi bir sıkıntı yok. Tırnak altlarına girip kuruyan hamur ve benzeri maddelerinde temizlenip altına suyu nüfuz etmesini sağlamak vaciptir. Tırnak altlarına girip kuruyan hamur. işte harç olabilir, işte efendim boya olabilir ve buna benzeyen. Benzeri maddelerin temizlenip altına suyun nüfuz etmesini sağlamak vaciptir. Ancak tarla, bahçe ve benzeri iş yerlerinde çalışıp tırnak altlarını süren, devamlı sürette temiz tutmaları mümkün olmayanlar hakkında fetva verilmiştir. Mesela özellikle doğuda adam ahırda çalışıyor. Ahırda çalışa, çalışa elleri böyle sapsarı olmuş yani. O işte affedersin o hayvanların altını temizliyor, şey yapıyor. Elleri sapsarı. Bunlar hakkında fetva verilmiştir yani. Yani onlar o vaziyette abdest alıp namaz kılabilirler. Bu konuda İmam e, Ebu Nasr el-Safari'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Fetvayı Hindiyede de nakledilmiştir. Tırnaklar parmak uçlarının örtecek kadar uzunsa herhangi e, Nerede kaldık? Uzunsa herhalde altlarını yıkamak gerekir. Mesela diyelim ki tırnak parmak uçlarını örtecek kadar uzunsa herhalde altlarını yıkamak gerekir. Kısa olursa buna gerek yoktur. El-Muhit kitabında da bu husus belirtilmiştir. Fethül Kadir'de uzun olan tırnakların herhalde altını yıkamak vaciptir. Uzun olan tırnaklar her ne şekilde olursa olsun efendim, altını yıkamak vaciptir. Buna başka görüş eklemek lüzumsuzdur deniliyor. Ne var ki Fakihlerin hepsi de çeşitli iş yerlerinde çalışan kadın ve erkeklerin tırnak altlarının bazı maddelerin girmesinde korunması mümkün olmadığı için abdeste yıkanması gerekli değildir demişlerdir. Fetva buna göredir. Mesela yıkıyor, çıkmıyor. Efendim zaruri olarak efendim devamlı eğer böylesi bir durumlar söz konusu ise efendim yıkadığı halde çıkmıyorsa onda bir sıkıntı yok. Parmaktaki yüzük parmaktaki yüzük genişçe olursa abdest alırken oynatılması gerekmez bir parmakta yüzük vardır parmak biraz geniştir yani onu, onu ayrıca mesela oynatmaya gerek yok ancak dar olup suyun deriye geçmesini önlüyorsa o takdirde hareket ettirilmesi vaciptir açık olan rivayette budur evet <gülüyor> saatimiz doldu mu kaçta başlamıştık 35. Şu anda 22.35. Öyle. Aynı değil mi? Tamam. Evet. İnşallah billahaki e, dersimizde de ayakları topuklarla beraber üçüncü maddeyi okuyacağız. Evet. Buradan dersimize son veriyoruz. Hem her şeyin tadıyla kalması daha tatlıdır. Daha çok uykuya dalıp <gülüyor> çok şey anlamamaktansa Hanım tazesiyle bırakmak daha evladır. Evet. Bu arada sorularımıza geçelim. Buyurun. Ben hocam hocam. Allah razı olsun. Rahmetli geçmişti. Şimdi hocam bu tırnak meselesi yani her Müslüman tırnağını kısa yapmak zorunda değil midir? Bunun dibinde çir kalıyor, pislik kalıyor, tuvalete gidiyor, çalışıyor, yemliyor, ne ediyor? Tırnaklar uzun çepte çepte, hiç yüzümsu, hiçbir şey yaramayan Evet. Tam şeytanın pisliği, diye yerleri. Her Müslüman tırnaklarını kısa yapmak zorunda değil midir? Ondan sonra ayak evet. tırnaklarını, el tırnaklarını. Evet. İşte... Ne bileyim işte, bıyıklarını alacak bazı yerlerini Dedim ki, aşağı kaşı uzun uzun. Bir diyelim ki adamın kaportacı veya boyacı veya bir meslektali var. Adam gitti mazun yaptı, eline bulaşıyor ve elinde bir yere var, bant çekti. O yapışkan çıkmadı. Elinde boya var, işte macun var, başka bir şey var. Çalışmasından, mesleğinden dolayı. E, onu çıkaramıyor adam. Bu evet. sebep namaz kılacak. Evet. E, ama bu boyalar veya macunlar e, e, şeyden sayılmasa dahi kötü şeyden sayılmasa dahi onları bir şey mesela maddeden olan bir şey yani. Evet. Bu nasıl enciller, nasıl olur? Bu abdesti ben namazı. Evet. Allah razı olsun. Şimdi şimdi <gülüyor> Şey olarak normal bir şekilde zaten İslam dininde haftada bir kez bir Müslümanın efendim tırnaklarını kesmesi, işte koltuk alttan alması, etek tıraşının yapılması gerekli olan bir İslami temizliktir. E bunun yanı başında işte bir takım iş yerlerinde çalışan efendim işte... Ee, macun gibi Boya gibi işte efendim buna benzeyen işte iş şeylerde Olmasına rağmen Fakat e, yıkadığı halde çıkmadı Mesela yıkama Onu çıkartma şeyi varken Mesela efendim Diyelim ki yıkıyor ama e, O yıkama şeyi mesela bir şey var ki Onu çıkartıyor Onunla yıka, yıkayacak Ama yıkadı çıkmadı Efendim e, Önce bunu şey yaparken Şöyle yapması gerekiyor Efendim e, abdest aldığında abdestli bir şekilde işe başlayarak evet. o şey bulaştığı takdirde e, daha evla olan odur. Evet. Efendim çıkmadı yerde zaten e, mazeret ortada kalkar. Evet. Onu çıkartmaya çalışacak. Çıkmadı yerde de aynı şeyle evet. devam edecek. Evet. Eldiven de takı evet. tabii evet. tab evet. eldiven de takabilir evet. tabii ki. Normal zaten şimdi evet. artık şimdiki evet. kurallarda eldivensiz kimse çalışamıyor. Evet. evet. Bu böyle. Evet. evet. Allah razı olsun. Başka sorusu olan? Buyurun. Ee... Ben güzel soruda ezber etmiştim ki. Evet. Heh. Hocam demin buyurdunuz ya, abdütsal için işte parmakların alt olması, fazla olması. Ee, zaten yani e, abdütsal salıyoruz parmak kayalarımızı, parmaklarımız içinden yıkıyoruz. Evet. İster istemez o yedekti onlar da yıkanıyor yani. Evet. Onları elde etme şansımız değil. Evet. Onları da yıkıyoruz. Evet. O o o da şey. Evet. Ee, Şöyle, ee, devam edelim. Evet. Ee, heh, i̇şte Allah alimlerin alimidir. Evet. Her şeyi o bilir. Evet. Her şeyi bilen Allah'tır. İnsanlar bir yere kadar bilir. Buyla demek yani Allah alimlerin alimidir. Her şeyi Allah bilir. Evet. Biz nereden bilelim? Evet. Bugün demekte bir şey var mı? Biz, misal olarak demekte bir şey yok. Ama mesela işte yani mesela diyelim ki Allah'a bir, işte diyelim ki bir toplumdaki sıradan alimlere benzetmek, başka birlerine benzetmek değil de mesela işte efendim bir misal olarak ya işte bak alimlerin alimi Allah'tır. Evet. Celle Celaluhu. Buna bir sıkıntı yok. Evet. onu misal vermekte ama evet. yani işte Allah falan kestinden daha alim. Veya işte, işte nefzi nefzi mesela az önce şey olduğu gibi yani mesela ona... ki Allah-u Teala her şeyin alimidir. Evet. evet Nebzübillah o zaman Çünkü bir şeyine sıfır. kıyasa getiriyor insan. Evet. O zaman olmuyor. Evet. Evet. Bunu evet. ben iyi anladım. Bir de hocam ben bir zamanlar şeyle dinlemiştim biliyor musun? babamdan mı, vaizden mi bir hocam iki melek insanoğluna Mahomet bana... Şamil baba. Mahomet Şamil bir kalk bakayım şimdi sıra sana geldi. Hadi. Evet. <gülüyor> İki e, insanların niye günah işlediklerini bu kadar az olduklarını e, şey yapmışlar. E, Rabbil Alem ne demiş ki? İnsanlara verdiğim nefis, her şeyi size verirse indirsem dünya üzerine siz dahatiye düşe, düşebilirsiniz. Demişler Yarabbi biz düşmeyiz. Biz Melek olarak. İşte indiklerinde dünya üzerine bunları Allah Aynı olan verdiği nefsi veriyor. Aynı şeyleri veriyor. Evet. Ee, e, neyse bir Zühre isminde bir Müslümana, bir hanımefendiye rastlıyorlar. Ee, bir hata yapıyorlar. Ee, Zöhre annemizi tanıyor bunları. Melek ne? Ee, Diyor ki e, ben sizin şeyinizi kabul ederim ama siz e, melek olarak uçacağınız zaman ne dua okuyorsunuz? Allah izniyle uçuyorsunuz siz melekler. Ona diyor biz İsmi Azam duasını okuyoruz. Allah'ın bin bir ismini. Evet. Anladım. onu meleklerine meleklerini ezber ediyor. Yani tabii bu ne derece nasıldı, ne değildi ben bilemem. Duyduğum şey böyledir. Yerya kadar dayanır nasıl olduğunu bilmiyorum. Bu bin bir ismini meleklerin okuduğunu bu duvanın ve Allah'ın iziyle uçup gittiklerini böyle bir şey duymuştum da, da. onun için ben geçenlerde bu şeyi konuştum. Evet. Tabii evet. Nasıl nereye dayanır burasıyım evet. ben bilemedim. Evet. Evet. Allah razı olsun. Şimdi ilk sorunuzdan mesela işte efendim bir e, vücutta olan fazla bir azanın mesela zaten diyelim ki bir parmak çıkmışsa o parmak zaten elleri yıkıyor onunla beraber yıkanıyor. Ama yıkamasan onun yıkaması farz değil. Çünkü esas olan beş tanesidir. Ama şu, diyelim mesela bir kol var Fakat şurada da ayrı bir kol çıkmış Bu kolu yıkamak Vacip değil yani Esas kolu yıkadınız bir kafi gelir Mesela işte veya e, işte bir e, diyelim ki bir ayak var Ama başka bir ayakta Mesela başka yerden çıkmışsa Yani esas asıl ayağı Yıkadığınız zaman diğer ayağı yıkamaya Gerek yok ama yıkamak sünneti diyenler de var Bu ikinci Sünnetli husustaki melek meselesine gelince, şimdi bizim genelde bugün öyle bir durumdayız ki e, Cafer abi yani aslı esası olmayan, işte efendim e, hikaye ve masallarda oluşan çok şeyleri anlatan çok hocalar var. Şimdi bu esas bahsettiğiniz Harut ile Marut denilen iki melektir. Allahü Teala bunu ayet-i kerimede onları efendim işte insanlara sihri öğretmek amacıyla imtihan için yeryüzüne indirmişti. Tabi değil mi Tabii. Harut ile Marut. Evet. Şimdi onlar kime öğrettilerse bu sihri sihir ilmini yani. Dediler ki bak biz bu sihri öğretmek için Allah bizi görevlendirmiş biz bir fitneyiz. Yani biz bir imtihan için gelmişiz. Evet. Sizi imtihan ediyoruz. Evet. Sakın kafir olmayasınız. Diye bunu bu şekilde efendim şey yapmıştı. Bu mesele buradan geliyor. Ama Zühre ismini anamız gibi veya öyle bir şey bunlar hep hikayelerden oluşan şeyler. Bir de Allah'ın işte bin bir ismi şeklinde değil de mesela az önce bir şey geçti. Efendim işte bir alim demişti efendim toplanırsa işte Kur'an ve sünnetten zikredilen isimlere sayıldığı takdirde bin isim çıkar demiş. Demiş mesela. Diğer alim de çıkmış mesela demiştir ki zaten bize sahih olan bahsedilen sahih yeterlidir, kafidir yani. Şimdi bir de meleklerin uçuşu yani illa o şeyle Cenab-ı Hakk'ın zaten şimdi o melekler şimdi nurani bir sıfata sahiptirler. O meleklerin görevi efendim ibadet yapmak, Allah'a Allah'ın emirlerine itaatli olmak. Yani onlar hiçbir zaman isyan etmezler. Gözle görülmez, elle tutulmaz varlıklardır. Bunlar üremezler, çoğalmazlar, evlenmez, evlenemezler. Erkekleri ve dişileri yoktur. Bakma Allah lanet etsin bu Yahudi ve Hristiyanlara. Efendim melekleri kadınlara benzetmişler. Resimlere resmetmişler. Kiliselerde bilmem nerede başka bir yerlerde. Efendim haşa ee, sanki mesela Musa İbrahim aleyhisselam'a efendim şeyi getiren şey mesela meleği dahi bir kadına benzeterek efendim işte o koçu getirdiğini mesela resmetmişler bunlar tamamen Allah'a efendim meleklere iftiradır Allah'a iftiradır nauzu bile insanı dinden çıkartır çünkü bu bir inkardır. yani Allah'ın mesela yani meleklerin sıfatı işte melekle meleklere mesela iman etmek imanın sıfat mesela sıfatlarında bir sıfattır yani eğer ki bir insan Mesela diyelim imanın hepsine iman ediyorsa, melekleri inkar ediyorsa bitmiştir. E şimdi bu da dolaylı yollarda melekleri inkar etme vardır. Yani melekleri efendim işte şekle benzetme vardır. Mesela meleklere iman nasıl olur? Meleklerin efendim asıl sıfatlarıyla Allah'ın has kulları, ibadetle meşgul. Mesela kimi rükudedir, kimi secdededir, kimi teheccüttedir, kimi Allah'ın korkusunda bayılmıştır, kimi mesela vahiy getirmiş getiriyor, kimi efendim kar kar yağmasını mesela sebep bir şeydir, kimi azaplandırmaya, kimi cennet bekçisi, kimi cehennem bekçisi, kimi efendim seyahat meleği, kimi şu anda mesela hazır, ya hazır yanımızda bulunan seyahat melekleri var, kimi katip melekleri işte sağımızda solumuzda bulunan melekler, işte biri şerri yazar, biri hayri yazar, bunlar mesela biz görmüyoruz. Ama yanımızda hazır nazırdırlar. İki yerde gelmezler. Bir, tuvalete girerken. iki cinsi münasebette. Bunlar bu esnada cinsi münasebet haya gereği olarak terk ederler. İkincisi, mesela pis kokulan olduğu bir yere. E düşün bu sigara içen, içen insanların durumuna bir de bakmak lazım. Bu efendim, hani bir efendim, tuvaletten efendim, melek şey oluyorsa bir de köpek köpeğin olduğu yerde köpek eniklerinin olduğu yerde melekler o eve girmez. Mesela efendim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün e, Hazreti Cebrail aleyhisselamla efendim bir e, zaman tayin etmiştiler. E, şu zaman işte ve öğle, öğle namazda sonra diyelim mesela. Bakmış ki şimdi vakit doldu Hazreti Cebrail aleyhisselam yok ortada. Bekliyor bekliyor sağa sola bakıyor bir resmi görüyor veya işte bir ha, işte köpek yavrusu evin bir köşesinde bir, böyle bir şey görüyor. Onu çıkardıktan sonra Cebrail aleyhisselam geliyor. Ya Cebrail diyor sen hani gelecektin ben seni bekledim gelmedin. Ya Resulullah diyor. Biz melekler diyor köpeklerin ve canlı suretlerin olduğu yere girmeyiz. Tabi tabi. Sahi hadis. Yani canlı suret resim. Mesela orada adam tutuyor resmi asıyor. Efendim işte resmi orada mesela o resim. O kişi ölüyse o kişiye her zaman onu gören kişi her zaman mesela ona azap edilir. onu gören. Çünkü, çünkü o anılıyor yani. O, Resimde varmış değil mi o zaman hocam? Tabii ki. Tabii vardı. O zaman da ressamlar vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim resim diyor o çektiği çizdiği ressamın ressamın çizdiği resim resmi kıyamet gününde ona denilecek ki sen dünyada suretini şey çektin. Bugün ona ruh ver, can ver. O kişi diyor canlanıncaya kadar diyor Allahü Teala onu azap edecek ki canlanmayacağına göre o ruhu vermeyeceğine göre e, ya. O, şeylerde, e, şey bunu e, İnanmaz İnanmayabilirler yavrum Şimdi dünya imtihandır Mesela hani Allahü Teala bazen bir suyla imtihan eder Mesela efendim Talut Hazreti Talut'u Efendim Calut ordusuna karşı Gönderdiğinde bir suyla imtihan etmişti Bir su mesela şu nehire gideceksiniz. Şu nehirde efendim bu suda içmeyeceksiniz. Bir söyleyin imtihan etmişti. Mesela Firavun'un efendim şey Musa Aleyhisselam'ın kavmini kimle neyle imtihan etmişti? Efendim Firavun'u ile imtihan etmişti. Birisini buza ile imtihan etmişti. Birisini deve ile mesela Allahu Teala Salih Aleyhisselam'a bir deve mucizesini verdi. Onlar mesela onun şeyini imtihan etmişti. Mesela kim abi, bu deve mucizedir? Kim bu deve? Efendim kalkıp kötülük yaparsa onların sonu demektir. E ne zaman deveyi kestiler sonları geldi. Yani işte bu, bu da onun gibi yavrum. Adam inkar eder eder eder. Oğlunu bileceyiştir. O iman olsa zaten inkar etmez. Allah benim peygamberim bir şey söylediyse ve anil heva diyor Allahu Teala. O peygamber öyle bir peygamberdir ki ve kesinlikle konuşmaz. Neden? Anil heva. Heva ve hevesle konuşmaz. Yani bizim gibi hava at, çalım sat, işte efendim, e, böyle e, bu şekilde böbürlen, kibirlen yok. Heva ve hevesle konuşmaz. İlla konuşur, vahyun yuha. Kendisine ne vahy edilirse onu konuşur. E bunu benim peygamberim bana söylemiştir. Dinde resmin yeri, resim, resim konusunun caiz olduğu yer var, caiz olmadığı yer var. Mesela diyelim ki, örneğin bugün Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz, yaşıyoruz. Değil mi? Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde senin bir kimliğinde efendim resim olmasa bunu kabul etmiyorlar. Bir yurt dışına çıkacaksın. Pasaport olmasa resim, pasaporta resim olmasa kabul etmiyorlar. Efendim işte evlilik cüzdanı çıkartacaksın. Bu olmayınca kabul etmeyecekler. E bunun olduğu bu burada bir zaruret var. Bak burada bir zaruret var. Gücün yetmiyor. E dolayısıyla kesilen mesela istenilen fotoğrafta belden yukarıdır. Dikkat buyurun bak. Belden yukarıdır. O belden yukarı olan fotoğraf yok hükmündedir İslam literatüründe yok hükmündedir yani mesela siz bir insanın bacağından kestiğiniz zaman evet bacağından kestiğiniz zaman o insan yaşayabilir bir insanın dizini kestiğiniz zaman yaşayabilir ama insanı buradan kestiğiniz zaman yaşama imkanı yok e dolayısıyla bu zarurete binaen İslam oleması buna fetva vermiştir yani caizdir demiştir ama kalk hava olsun çalım satılsın işte efendim kibir olsun gurur olsun devenin üstüne çık fotoğraf çek şurada çık poz ver fotoğraf çek işte efendim gerekli gereksiz arkadaşımla kardeşimle şuyumla bunla böyle bir şey yok böyle bir şey yok bu haramdır yani ama mesela diyelim, diyelim bir şey kapalı oldukça yani mesela var olan bir şey de yani o resimler de o mesela gösterilen cevaziyeti gösterilen bir resim, onlar da kapalı olması şartı var yani. Yani kaldır duvarı as yok. Kaldır duvarı as yok. Çünkü o da mesela bir nevi putçuru mesela sergiliyor. Bundan ötürü böyle bir şey yani yok yani. E ama adam inkar eder etmez, evet. onu bilecek işte. Evet. Peki burada yani Evet. evet. Onlar mesela bir şeyi bu diyor hadis neye göre sahi neye göre değişiyor şimdi herkesi her şey hadisi şimdi önüne gelen her hadisi diyor getiriyor adam deli doğrusun ya evet şimdi ben, diyor, ben hani, e, onlar çok söylemiyor hadise itibar etmiyor evet E şimdi o itibar edilip etmemek konusu hadisin sahih bakmak lazım şimdi bir hadis var efendim e, uydurma bir hadistir. bir hadis de var sahihtir sahih hadise kimse efendim onu evet. şöyledir diyemez evet, ancak Evet. Onda da vardır tabi. Onda da uydurma hadisler de var. Sahih hadisler de var. Ama bu mesela bu söylediğim şeyi sahih hadislerden, hadislerden hadislerden dayanan e, sahih bir hadistir ama, tabi. Cebrail olayındaki resmi, e, bu e, girmek, Sadece burada o eve girememesi. İşte ya, bir, bir eve melek giremiyorsa rahmet yok demektir o evde. Mesela o yani. Düşünün mesela sizi koruyan mesela şimdi melekler var şimdi mesela hafaza melekleri var efendim seyahat melekleri var işte efendim katip melekleri var efendim işte gece melekleri var mesela sabah mesela nöbet değiştiren değiştiren melekler var mesela sabah namaz sabah namazında bir de ikindi namazında mesela nöbetleri değiştiren mesela melekler var mesela diyelim ki o kişi. Sabah namazında efendim e, onun nöbet değişme saatine geldiyse kıyamet günü o melek bizzat şahitlik yapıyor. Hı, ha, bu adam kılıyordu gördüm yani. Hı. İşte onun için şimdi meleğin olmadığı yerde rahmet olmaz zaten. Mesela Allah ana... olur. Tabii mahremiyet. evet. Madem bu, Heh, buyurun şöyle hem madem bu yasak neden Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam evinde bunu bulundurmuş yani köpeği veya resmi evinde varmış ki muhtemelen bir sakınca görmemişti Sadece cebu 27 girmedi diye onu çıkarmış. Yani eğer öyle bir yasa olsaydı o da evinde bulundurmazdı yani bir şey yapmazdı. Yani. He. Bu, bu hadis bu konuyu tam bu konun üzerine bu konuyu pek sanki bu konuyla alakası yok gibi geliyor bana ya. He. Şimdi e, bu şöyledir yavrum bunu Peygamber Efendimiz bulundurmamış evinde. Belki efendim oynayan çocuklar getirmiştir. Yani ne resmi peygamber mesela sureti bulundurmuştur ne köpeği bulundurmuştur. Bulundurmadığı halde mesela efendim işte diyelim bir karyoların bir köşesinde bir efendim ee diyelim bir çocuklar oynamıştır. Ya kedi resmi veya buna benzeyen şey bu şeylere efendim ee nispeten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu şey yapmamıştır yani. Mesela bunu evinde alıp saklayarak veya şey yaparak yapmamıştır. Saklasa dediğiniz doğru. Ama saklamadığı için efendim bu o, o kategoriye girmiyor. Ya yani Dolayısıyla mesela diyelim ki sizin elinizde olmayan mesela bir şey vardır ki gelmiştir eve. Efendim siz orada görünen bir şey var. Ancak o resimli şeyleri mesela yerlere serilip mesela bak üzerinde mesela resimli bir elbiseyi daha giymek mesela efendim mekruhtur yani. Namaz kılmak mekruhtur. Ancak mesela diyoruz yer sergileri yani yer sergiye serdiğiniz zaman hani üzerine basıyorsunuz hürmetten hürmeti ortada kalktığı için bu mesela o bile mekruhtur yani o bile mekruhtur yani. İşte onun için o noktada mesela o resimlerin yani şey olması yani İslam literatüründe zaten resim resmin yeri yoktur yani. Ya yani resmi mesela insanlar şey yapmışlardır ve zamanca bu mesela efendim işte heykel heykele götürmüş işte putlara götürmüş efendim bu şekil e, olmakla beraber e, bugün de aynı o, o durum kıyamete kadar da bakidir yani onun evet, bir hükmü şey var. Genelde İslam sanat işte bu şey var. eşyalara şeylere çizim yapıyorlar ya. Evet. Bu neydi adı ya? Resim. resim değil de bu hat. hat hat hatta değil şey. Ebru değil ya bu eski şeyler var ya Osmanlı zamanında böyle şeylere, fayanslara o çinilere şey, falan yapılan şey, minyatür, minyatür. minyatür, he, minyatür. Hani Resimden ya öyle bir sanat... Evet yani minyatürde resim yok mu? minyatür yapıyorum mesela. Şimdi minyatür eğer resmi andırıyorsa resimdir. Eğer resmi aldıran aldırmıyorsa mesela diyelim ki bir insan resam mı ya? Resamcılık etsin. Sorunuzu sorayım öyle cevap diyeyim. Resamcılık mı yapmak istiyor? İlla bir şey çizmesi istiyorsan ağaç çizsin. Ağaçta bir sıkıntı yok. Ev çizsin, evde bir sıkıntı yok, yeşillik çizsin, yeşillikte bir sıkıntı yok, suyu çizsin, bir sıkıntı yok, dağ çizsin, bağ çizsin, bağ çizsin, ama sürekli yani canlı taşıyan ruh çizmesin. Evet. Anakabiliyor muyum? Evet. Ee, bu konuda baz, bazı alimlerin fetvasıyla, ben ufeta ne Himge'ye bakmıştım hatırlayamıyorum da, evet. orada e, resimle fotoğrafı ayırmak gerektiğini söylüyorlar. Hani e, resmin tamam orada yasak olduğunu söylüyorlar da, Fotoğrafın bir hani insanın kendi maharetiyle yaptığı bir şey olmadığı, onun işte bir gölgeleme sistemiyle teknolojik bir şey olduğu, dolayısıyla bunun hani insanın kendisi yapmadığı, sadece gölgeleme tekniğiyle bir yere onu şey yaptırdı yani yapıştırdı veya o tarz bir şey olduğu için evet. e, bu fotoğrafta bir pek sakınca görmüyorlar. İşte bu, bu dediğimiz o kategoriye girer yani mesela o cevaziyet kategorisine Işte dediğim bir şekilde mesela aneli bir şekilde efendim mesela diyelim işte karı kocanın işte evlenirken düğünde mesela beraber fotoğraf çekmeleri işte halkın yanında mesela şey olmaları işte birilerinin yanında fotoğraf mesela işte yani hiçbir zaruret yokken mesela işte efendim adam haca gidiyor bakıyor mesela çıkıyor devenin üzerine efendim fotoğraf çekiyor getiriyor gösteriyor işte bak ben diyor devenin üzerine fotoğraf çektim yani buna ben gereksiz yani lüzumsuz bir şekilde yani aslında bunlar. Yani bu lüzumsuz bir şekil ifade ettiği için zaten lüzumlusuna mesela İslam müsaade etmiştir. Onun dışındaki nerede? Dışındakiler de gereksizdir. Ve efendim tefrittir. Bunun yani insanı sevaba sokmaz günah sokar. Yani. Evet. Buyurun. Hocam bu m, köpek konusunda şimdi hemen hemen için kapısında var veya çobanlarla beraber işte davara suya gidiyorlar. Neden bu yani de köpeği olduğu yere ne kadar melaişe gelmiyor ve ne kadar evin kapısından uzak kalmazladım ki bundan selamet bulalım. Şimdi geçen Allah razı olsun bu köpekle domuz meselesi konusunu işlemiştik. Şimdi bu köpek ve domuz meselesini kimi ulema efendim aynen e, bu domuzla bir farkı yokken diye demişler. Kimisi efendim işte şu azasından faydalanır demişler. Ama dört mezhep de dört mezhepte avcı köpeğine hiçbir mezhep itiraz etmemiştir. Evet. Efendim çoban köpeğine hiçbir mezhep itiraz etmemiştir. Bak dikkat buyurun. Mesela burada niye bu bak dikkat buyurun yine zaruret var yani. Mesela adam av avlamak istiyorsa tüfeğiyle avlayabildiği gibi köpeyle de avlayabilir. Evet. Buna bir sakınca yok. Ama onun şartları var. Mesela bak ileride Allah nasip ederse bir avcılıkla ilgili konu gel geldiği zaman kitabı Said diye mesela yani av kitabı, avlama kitabı. Mesela şimdi orada o köpeğin eğitim, eğitilmiş olması lazım. Mesela diyelim köpeğe mesela efendim önce de eğitmesi lazım. Git dediği zaman gitmesi lazım. Tut dediği zaman tutması lazım. Bırak dediği zaman bırakması lazım. Eğer o bu eğitimden geçmemiş bir köpek bir avı yakalayıp getirse efendim o av ölmüşse o av mırdardır. Ama diyelim diri olarak getirmişse Diri olarak getirmişse kesersin onda bir sakınca yok. Fakat efendim bu eğitimden geçmediğinden ötürü efendim onu yap, mesela e, öldürdüğü takdirde mırdardır. Ama eğitilmiş köpekse onu boğarsa onun eti helaldır. Çünkü e, sen Allah'ın adıyla onu gönderiyorsun o da eğitilmiştir yakala demişsin. O da mesela bazen öyle bir eğitim eğitilmiş köpek icabında mesela yakaladığı an getiriyor sahibine teslim ediyor yani öldürmüyor da yani. Yakala, mesela öyle bir e, özellikleri de var. Şimdi bu o meleklerin girme şeyinin içerisine girmiyor. Çünkü mesela burada bir e, zaruret var. Yani düşünün siz nasıl ki domuz eti haramdır. Nasıl eş, leş haramdır. <gülüyor> dağın basın, başında efendim e, bir e, yani can tehlikesini yaşıyorsunuz. Hayatınızın kurtarması gerekiyor. E, bir leş etini başka bir ette görmüyorsunuz. Hayatınızı kurtaracak kadar o leş etinde yemeniz caizdir. Bakın haram olmasına rağmen. Ama mesela normal halde bunu yiyemezsiniz. Bu da onun gibidir yani. Evet. Bu zaruret hallerinde işte efendim diyelim ki korkunun olduğu yerlerde, diyelim işte efendim mesela düşmanların işte insanların saldırıya oraya saldırı mesela olduğu yerlerde köpek mesela efendim bu tür yerlerde efendim şey yapılabilir yani bunun bir sakıncası yok zaten öbür türlü adam getiriyor mesela keyfi bir şekilde yapılan şeyin noktası bu önemli yani. Burada efendim çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir eve davet ediliyor bakın mesela eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinde köpek bulundursaydı mesela bir eve davet ediliyor gidiyor oraya diğer bir eve davet ediliyor oraya da gidiliyor diğer bir eve de davet ediliyor orada diyor köpek vardı diyor ben gitmedim bak orada diyor köpek vardı yani şimdi burada şimdi diyelim siz bir davet bir yerde bir davet ediliyorsa eğer o evde köpek besleniyorsa davete icabet etmek gerekiyor bir manada o köpek de sizin o davete icabet etmenize bir engeldir yani şer'i bir mesela engeldir şerii bir engeldir. Ama yani mesela Allah Resulü ne diyor ki işte ya Resulullah diyor işte sen falan yere davet edildin gitmedin. E diyor çünkü orada köpek vardı. Ya e ama diyor falan yerde de kedi var. Kedi pis değildir diyor. Etrafınızda dolaşıyor diyor. Bak. Kedi pis değil, etrafında dolaşıyor. İşte onun için eğer mesela diyelim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinde köpek bulundursaydı mesela bunu o zaman söylemezdi yani. Birisi de çıkar derdi ki ya Resulullah sizin evinizde de köpek var. İşte onun için yani burada Mesela hatta bir gün efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir resim mi veya bir nakış mı şeyin üzerinde mesela Hazreti Fatma anamızın evine giriyor. Çok ince meseleler var. Ben bunlarda ayrı ayrı, ayrı girsek gisek var ya evet. o kadar bir zaman alır ki. Evet. Şimdi bakıyor nakış bir yerde nakışlı geçiyor, bir yerde de resimli geçiyor. Allah Resulü eve şey yaptığında hemen kapıdan geri dönüyor. Ya Resulullah sen niye gelmedin, seni engelleye neydi işte senin o efendim nakışlı şeyindi veya senin o resimli şeyindi. Hemen Hazreti, Ayşe, Hazreti Fatma anamız bir, bir yerde de Hazreti Ayşe anamız bir yastık dikmişti ona. Hemen onu alıp mesela bir fakire tasadduk ediyor, evet. efendim fakir yani bir yer sergisi yapsın diye. Evet. Yani düşünün bu kadar ince bir mesele yani bunlar. İşte onun için tabi şimdi e, maalesef öyle yavrum böyle bir güne gelmişiz ki mesela şimdi e, o böyle bir şey yani. Helallar haram olmuş, haramlar helal olmuş. Her şey alt üst olmuş. Yani mesela yani din din değerini kaybetmiş. Değer diye bir şey yok. Ha, i̇nsanlarda ibadet şuuru yok. insanlarda inanç yok, iman yok. Adam mesela istediği gibi ha bu benim diyor kafama uyarsa diyor ben kabul ederim. Ya senin kafan benim kafam diye bir şey var mı İslam dininde? Hmm. Evet. Burada başka bir sorumuz var mı? Buyurun i̇lk, i̇lk konuyla alakalı ben ee, bu Yahudilere verilen işte nimetlerin nedeninin Yahudilerin e, Firavunun Firavunun dolayısıyla Firavun nedeniyle yaşadığı zulüm olarak bahsetmiştiniz. Evet. Ee, Yahudiler şimdi Yahudiler e, hani Hazreti Musa gelmeden evvel de Firavun tarafından işkenceye maruz kalıyor, zulme maruz kalıyorlar değil mi? Evet. Evet peki Yahudiler yani Müslüman bir hayat mı yaşıyordular ki mesela e, Allah onların bu gördüğü zulüm nedeniyle onlara böyle bir nimet verdi şey olmadıkları halde düzgün bir yaşayışları bir, olmadıkları İslami bir yaşayışları olmadıkları halde evet. İslam'ı bilmedikleri halde belki evet. şık bile koşuyordular o zaman yani Allah'a evet. yani bunun gibi bu diğer şeylerde emsal olur mu mesela bir Müslüman olmayan bir cemaate Allah gördüğü üzülmenden dolayı böyle nimetler verir yardım eder mi? Şimdi e, baba mesela şey olarak Allah razı olsun bu zaten e, o dönemde Yahudilik diye bir kavram yoktu geçmiş ümmetler zaten her ümmet efendim İslam dininin her peygamber İslam dininin temsilcisi olarak gelmiştir. Yani her gelen e, peygamber Müslüman olarak gelmiştir. Mesela hiçbir peygamber ne Yahudidir ne Hristiyandır. Az önce o mesela işte şiir ona mesela şey yaparak o akaitle ilgili okumuştum. Mesela şimdi hiçbir peygamber ne Yahudi'dir ne mesela İsa Aleyhisselam Hristiyandır, ne Musa Aleyhisselam Yahudidir. Bu Yahudi efendim kavramları daha sonradan çıktı ve dolayısıyla Cenab-ı Hak burada İsrailoğulları yani İsrail işte bu mesela şimdi Yahudilerin bu geçmişi İsrailoğlu olduğu için bundan dolayı biz Yahudi diyoruz. Evet. He. He, İsrailoğulları yani Yahudi yani o İsrailoğulları ile Yahudi bugün Yahudileri karıştırmamak lazım. İsrailoğulları işte böyle olmakla beraber mesela her zaman yani öyle olmasına rağmen Cenab-ı Hak onları mesela alemlere üstün kılmasına rağmen efendim onca mesela nimet vermelerine rağmen mesela düşünün yani Cenab-ı Hak onları öyle bir mesela imtihanla imtihandan geçiriyor ki adamlar mesela adamları diri diri mesela kesiyorlar, doğruyorlar, atıyorlar, yapıyorlar, kadınları bırakıyorlar af mesela nefislerini tatmin etmek için onlarla. Bunu bu şekilde şey yaptığı halde efendim e, Firavun'un zulmünden Allah-u Teala onları kurtarıyor. Gö onların gözü önünde denizi yarıyor, onları kurtarıyor. Firavun'u denizden ordusuyla beraber denize boğuyor. Mesela denizden kurtulduktan sonra düşünün 40 gece Hz. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na çıktı diye 30 günlüğüne gitmişti. Aslında bir 10 gün daha eklendi. 40 gün. Yani bir 10 gün gecikti diye mesela efendim puta tapmaya mesela yolda gelirken bir puta tapan bir kavmi görmüşler. Efendim bu sefer Hz. Harun'a demişler ki bize işte bak Musa efendim işte Tur Dağı'na gitti. Efendim onun ilahı e, gibi bir ilah bize yap biz ona tapalım. E şimdi o görünen putu puta tapma, tapmayı gördüklerinden ötürü o mesela on gün içerisinde puta taptılar. Samiri efendim tuttu onları kandırdı. Dedi getirin işte şeylerinizi efendim. Kaviri altı. Içindir. Samiri de işte o kavmin içinde birisi. O da, o, o kavmin münafıklarından, o kavmin işte efendim e, e, fesatçılardan, fittencilerden birisi. O da onlara demiş, o da mesela bu işin heykelcilikte yani bu işin ustasıymış demişti de herkes altınlarını getirsin şeylerini getirsin bu da altınları dökerek öyle bir buzağı şeklini oluşturmuş bir kaynağı mesela hani altın döküldüğü mesela kaynağı şey olduğu zaman mesela eritildiği zaman herhangi bir şekli verebiliyorsun ya böyle bir buzağı şeklini vermiş o şekle efendim yani sanki buzağının buzağı sesiymiş gibi bir böğürtü şey yapayım işte demiş ya, bu efendim siz Musa dediniz bak Musa Allah Musa'yı unuttu Musa'nın Rabbi esas buradadır yani diye o şekil kandırdı. Böyle olmasına rağmen Cenab-ı Hak diyor ki bak böyle olduğu halde sizi kurtar daha mesela 10 gün peygamberiniz geç geldi diye mesela tuttunuz bu dağaya tapındınız. Hadi bunu tapındığınız halde yine Allah sizi affetti. Ve onunla beraber efendim kalktınız. Bu seferde Hazreti mesela cihad emri farz kılındığı halde de peygamberlerine dediler ki ya Musa senle Rabbin gidin savaş onlarla bak. Veya efendim işte eee Ardında Cenab-ı Hak mesela onları ya, ya Musa işte biz Allah apaçık gözümüzle görmedikçe senin bize Allah'a anlatmalarını inanmayız diyor. Bak mesela böyle olmasına rağmen efendim ne yapıyor Cenab-ı Hak yıldırımla onları çarpıyor, onların canlarını alıyor, tekrar mesela belki şükrederler, belki kendilerine gelirler, belki efendim şey olurlar diye tekrar onları diriltiyor. Böyle olmasına rağmen şimdi onlar mesela aynı mesela bugün işte diyelim ki biz bugünün Müslümanı nasıl bir Müslümanlıksa Mesela kıyamete kadar da her kim hangi peygamberin döneminde hangi o peygambere tabi olursa Müslüman'dır. Ya ama bu peygamberlerin ne bir tanesi Hristiyandır ne Yahudidir. Bu Yahudilik ve nalet olsun Yahudilik ve Hristiyanlık sonradan çıkmıştır. Sonradan çıktığı için de buna din adı verilemez. Cenab-ı Hak inned dine andallahi l-İslam. Allah katında din ancak İslam'dır. Yani İslam'ın ve men yebteği gayri l İslamı dine fele yukbel kim İslam'dan başka bir din ararsa Allah diyor o efendim aradığı dini onlarda kabul etmez. Yani din Allah katında Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Peygamber Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhisselam Efendimiz'e varıncaya kadar efendim bütün peygamberlerin ortak dinidir yani İslam'dır yani. ortak dini İslam'dır. Yani bu peygamberler ne biri ne Yahudidir ne Hristiyandır ne de ayrı bir ak akideyi güt gütmüşler. Yalnız şeriatları farklıdır. Yani şeriatları farklı. Mesela diyelim Hazreti Adem Aleyhisselam'da ümmet yoktu. insanlar yoktu. Allahü Teala o gün kardeşinin kardeşin bir kardeşin bir kardeşle evlenmesine müsaade etmişti. Yani ümmet çoğalsın diye. O da bir göbekle aynı göbekte değil de bir ikinci göbekle mesela. Efendiden sonrası. Ondan sonra mesela bilahare bu kaldırıldı. Mesela bizim ümmetimizde ise haram kılındı. Mesela bize ise haram kılındı. Ebediyen haram kılındı. Onla haram kırmakla kalınmadı. Mesela bir süt emen mesela seninle beraber süt kardeşin yani mesela aynı anadan babandan olmamanıza rağmen ananızın sütü emdiği halde o da haram kılındı. Aynı nesepten gelen yolla haram kılındığı gibi o da haram kılındı. İşte onun için bu peygamberlerin ortak dini İslam'dır. Fakat şeriat yani mesela hukuki idari sistemlerinde bir farklılık arz etmekle beraber en son hukuk Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hukuku ile tamamlanmış. Ve böylece kıyamete kadar da geçerli olan din budur. Evet. Anlaştın evet mı ben? Ki, hocam buna biz diyorlar ya. Evet. evet oraya dayandırıyorlar. Yani dayandır ama ona layık değiller ki. O da laeteyle bak Allah'la işte onların yüz yere vuruyor. Diyor ki yani bak siz böyle böyle bir kavimdiniz. Evet. Madem ki mesela hatta baz olmaz öyle de diyor. Mesela onlar haşa diyorlar ki biz Allah'ın sevgilileriyiz, oğullarıyız. Efendim o zaman Cenab-ı Hakk diyor ki madem siz Allah'ın sevgilileri, oğullarıysanız, o zaman sevgilinize kavuşabilmek için ölümü temenni edin. Sevginize halbuki diyor. Onlardan her biri bin yıl yaşamak ister ama efendim yine ee zannet ed ederler ki o bin yıl yaşamak onların günahları eksikler. Et Buyrun. O zaman düzelteyim o soruyu. E, Beni İsrail <gülüyor> e, Mısır'da yaşayan işte bu köle kavim. Hazreti Musa gelmezden evvel e, bir İslam denen şey orada yoktu. Evet. Dolayısıyla muhtemelen ki Belki bireysel birkaç bir şeyler biliyordur, bilmiyordur, orayı bilemem de. Evet. İslam yaşıyordur, yaşamıyordur. Jenerallı İslamla tanışmamıştılar bunlar, evet. orada. Hani evet. demek istedim o, hani İslamla tanışmamış bir toplumun, evet. belki Allah aşkına koşan bir toplumun, belki evet. akide çok çok yanlış olan insanların oluşturduğu bir toplum. Neden Allah mesela gördükleri zulmlerden dolayı bunlara böyle büyük nimetler bahşetsin? Ama Musa Aleyhisselam'ın ne bu... bir resmi geldi onlara. Evet. Musa Aleyhisselam'da başlamadı ki. Onun öncesi de var. Evet. evet. Ee, bunun gibi... <gülüyor> bunun gibi mesela günümüzde de böyle toplumlara şayet gelmişse de... E, şey gelmişse de gelmişse tabii ki gelmişse... Tarif edilmiş, bozulmuş, Hz. Yusuf evet. mesela bozulmuş bir, sapıtılmış bir yol ki, sapıtılmış bir duruma gelmiş ki Hz. Musa zaten Allah tarafından gönderilmiş onlara. Evet. Yani gene bozulmuş yani. Her evet. iki durumda da değişmiyor. Evet. Yani şu anda Hristiyanlar gibi bir şey düşünelim. Yani akadesi evet. bozuk, tamamen karışmış, şirke bulaşmışlar. Evet, evet. Şimdi Hristiyanların bir dünyanın birine yerinde bir zulmünden dolayı Allah onlara böyle limitler bahşedebilir mi? Evet geçmişteki nimetlerin hatırlatılmasıdır yani. Mesela şimdi diyelim ki, yani şimdi Cenab-ı Hak mesela bunları niye mesela e, Yahudilere bu misali veriyor? Sorunuz bitti mi? Bitti. Heh. Şimdi bu misali vermekle Allah-u Teala, yani onlara mesela aslında bir manada tenkit ediyor. Kafalarına tokat mesela valyoz indiriyor. Valyoz indiriyor. Diyor ki Ey İsrail, ey Yahudiler bak siz esas Yahudi değildiniz. İsrail oğullarıydınız. Yani siz mesela bak geçmişte Allah size bu kadar bunca nimetleri bahşettiği halde neden mesela içinizden beklediğiniz son peygamber geldiğinde efendim siz yani İsrail oğullarında değil de Araplarda geldiği için mesela inkar ettiniz. E halbuki siz bir zaman bak Allah şu şu, şu nimetleri vermişti, şu, şu şunu yapmıştı. Ey körler hani sen birisine mesela diyelim çok kızıyorsun. Ya bunlar ne kadar kördüler bunlar ne kadar efendim şeydirler. Yani bu kadar insan efendim şey yapar mı şeklinde falan hani bazen insan böyle kendi kendine bir şey kızıyor ya. allah Teala da kızgınlığını onlara ifade ediyor. Diyor ki bak bunları mesela bak 40 yıl diyor mesela bak şeyden bu çölde yaşama durumu Mesela Firavun şeyinden kurtulduktan sonra oluyor. Ya düşünün 40 yıl çölde yaşıyorlar. Sina Çölü'nde. O çölde yaşamalarına rağmen Allahu Teala onları mesela efendim kudret helvası ile, bildiğiniz et ile besliyor. Bunlar şimdi mesela bununla yetinmiyorlar. Geliyorlar Hz. Peygamber Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki Ya Musa diyorlar işte biz artık bıldırcın etinde kudret helvasına bıktık. İşte efendim bize biraz sarmısaktan soğandan efendim şey yapın diye. O zaman Cenab-ı Hak vahy ediyor Musa Aleyhisselam'a diyor De ki şehre inin orada sarmısak ve soğanı da bulursunuz. Halbuki siz diyor edna yani daha üstün olan bir şeyi bir daha alçak olan bir şeyle değiştirdiniz. Şimdi et mi daha kıymetli soğan mı daha kıymetli yani Mesela yani o noktaya bakmak lazım Allah size et gönderiyordu bilir cenetini gönderiyordu Kudret helvasını gönderiyordu şey He. çalışmadan çabalamadan yorulmadan para sarf etmeden Hatta bir yerde gene şey yapmıştım O zaman mesela Cenab-ı Hak o gün herkes diyor Efendim şey mesela yani kendine mesela bir dahaki güne geçecek kadar mesela şey yapıyordu Bunlardan bazıları şüpheye düştüler. Ya, ya bir de yarın bildiricil eti gelmese, kudret helvası gelmese diye bunu saklamaya başladılar. Saklayınca kokmaya başladı. Aslında diyorlar mesela bu hani etin koku, kokma meselesi oradan geliyor. Yani eğer onlar onu yapmasaydılar, ya düşünün. Ya mesela bir tarafta yani iman etmiyor yani iç, içinden bir sevgi şey yok yani. Her gün gönderen Allah bunu yarın niye göndermesin? Acaba ya göndermese diyor. Yani Allah hakkında bile şüpheye düşüyorlar yani. İşte onun için böyle olmakla beraber tabi her bir toplumda babam mesela şimdi o toplumun içerisinde fetret dönemi var yani bir boşluk dönem var boşluk dönemi zaten Cenab-ı Hak bir topluma bir beldeye bir ülkeye mesela bir peygamberi göndermedikçe o toplumu o beldeyi azap etmez yani o peygamberin davetini Cenab-ı Hakk'ın daveti o peygamberler vasıtasıyla o topluma ulaştırılır zaten daveti ulaşmayan kişi mükellef değildir yani mesela diyelim bugün de Bugün mesela teknolojinin efendim e, geliştiği bir çağda eğer ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daveti birilerine ulaşmamışsa o mükellef değildir yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü mesela yani e, o davetin ulaştıktan sonra kabul edilip, edilip, edilip edilmeme meselesi var. E Cenab-ı Hak mesela davetini ulaştığı ulaştı mesela ulaştırmadığı bir topluma azap etmez yani. Ne zaman azap eder? Davetini ulaştırır. Daveti anlatan peygamberleri vasıtasıyla onlara ulaştırır. Onlar kabul ederlerse hidayet yolu bulurlar. Kurtuluş yolu bulurlar. Etmezlerse azap yolu bulurlar. Mesela o yani. Tamam baba. Evet başka? Sami Efendi babam Sorularımız var mı? <gülüyor> evet, buyurun baba. Bu biraz şey de, e, biraz mesela burada kafama takıldı. Aslında şu anda günümüzde pek şey değil de, e, abdest alırken mesela herhangi bir e, normal uzuvlar haricinde bir uzuv çıkmış insanın vücudunda şayet. Mesela orada bile onun bile şeyi verilmiş mesela. Evet. E, fıkıhta bir yeri var yani bir evet. tarifi var. Evet. E, bu böyle bir durumda insanın bu zaruretini gidermesi mesela burada kol çökmesi onu kesmesi veya evet. de işte e, cerrah operasyonu alması veya de işte altıncı parmağı çökmesi onu alması işte evet. ne bileyim e, işte diyelim üç kulak iki bir kulak daha çökmuşsa ne bileyim bunun gibi insanın fıtratında olmayan bir şeyin ekstradan, hani doğuştan gelmesi. Hı -hı onun yederilmesinde onun bir sıkıntı olur mu cerrahi operasyon? Allah razı olsun yavrum. Ee, yani. Evet. evet Güzel bir soru. Allah razı olsun. Şimdi bu dinen eğer bir e, mesela diyelim bir insanın efendim e, beş parmağı var ama birisinin altı parmağı çıkmış. O altı parmakla ...normal beş parmakla yaptığı iş gibi iş yapabiliyor. Yani onun mesela herhangi şeyine, mesela çalışmasına bir engel değil. Ama diyelim mesela efendim o öyle değil de başka türlü çıkmış mesela böyle işte efendim çalışırken oraya takılıyor, buraya takılıyor, şey yapılıyorsa... ...yani eğer onun mesela yani işine efendim işte e, sağlığına bir zarar getirme şeyi sıkıntısı varsa zarar getirme sıkıntısı varsa, iş göremeyecekse, onun alındığı takdir, takdirde sağlığına kavuşup efendim iş görebilecekse, bunu mesela tıbben alınmasa herhangi bir sakınca yok. Ama fiziken, ya benim hoşuma gitmedi, ya işte ben efendim bunu alayım, işte insanlar baksana ne diyecekler şeklinde, böyle bir yani şey olarak mesela işte fiziki bir şekilde, ya benim fizikim fiziki yapımı bozuyor diye, bunu alma müsaadesi yok. Yani ancak zaruret varsa, Mesela tıbben zaruret varsa cerrahi yolla şey yapılabilir. Ayak da böyledir, kol da böyledir. Mesela diyelim ki bir adamın işte burasında bir kol çıkmıştır. Adam şimdi bunu çalışırken öbür kol engeldir. O kol efendim onu sıkıntıya sokuyor. Efendim mesela işine engeldir, sağlığına engeldir. Mesela o kolla ikinci bir işi yapamıyor. E halbuki bu normal kolla yapıyor. Tıbben eğer o kol alındığı takdirde hayatına, sağlığına bir zarar gelmeyecekse efendim bu zaruretler sebebiyle alınmasında cerrahi operasyon yapılması herhangi bir sakınca yok. <gülüyor> ama eğer mesela işte bunu, bununla beraber iş görebiliyor, şey yapabiliyorsa onun bu sefer yaratılışa karşı bir itiraz durumu söz konusudur. Yani fıtrata müdahale olur yani. Şey Fıtratta değil ama yine onu işte fıtrat fıtratın gereği yaratan birisi vardır yani. Onu mesela kendiliğinden onu şey yapmamıştı, Birisi onu yaratmıştır yani. Belki onu da imtihanı odur. Şimdi mesela bakıyorsun bazen bir insan var çok güzel, bir insan var çok çirkin. E şimdi yok efendim işte ya nasılsa e o çirkinliği kim verdi? O güzelliği kim verdi? Adam ya ben şimdi bana çok çirkin diyecekler diye kalkıp tıbbi bir işte cerrahiden geçmesi bu dinen yasak bir şey. Ha. Çirkinlik şöyle Heh. normal bir varoluştan bir hani Allah olarak bir şey dışına çıkmamış anladım yani. evet olabilir yani evet mesela evet onda bir durum var onda bir durum var onda evet var. evet bu tamamen e, bir sanki bir hastalığa bir özüre giriyormuş gibi geliyor bana mesela gelin bazı son zamanlarda öyle şeyler de çıktı mesela öyle insanlar var ki hastalık mı nedir? O da bu, ben ona benzetiyorum. Her tarafında kıllar. Yüzünde de. Evet. Gözleri bile görünmüyor yani. Evet. yani evet, bu var mesela. Belki evet. e, yani hani, mesela normalde iş yaparken yani. belki normalde iş yaparken onun sakıncası yok. Evet. Toplum içinde artık nasıl bir şey görüyor onu bilemem de yani. Mesela evet. bu. Böyle evet. de bir şey olabilir. Ben onunla onu biraz şey benzetiyorum. Evet. Şimdi işte dediğimiz gibi yavrum zaruretler ee, mesela bu tür şeyleri ortada kaldırır. Zaten zaruret gereği olduğu yerde e, onun herhangi mesela bir e, olmaz diye bir e, şey yok yani bir engeli yoktur. Ama mesela diyelim e, zaruret yoksa bu fıtrata müdahaledir. Fıtrat mesela için mesela bunu tamam normal olarak fıtratta her insanda beş parmak vardır. E, Cenabı değil mesela yaratan birisi altı parmak yaratmıştır. Mesela ben çok insanlara gördüm birisi şöyle e, Beş parmak, iki parmak ayrı, iki parmak ayrı, böyle mesela. Bazen böyle yapışık insanları da gördüm. Şimdi eğer bu yapışıklıkları, bunu mesela Mevla normal bir şekilde yaratmış. Efendim bu adam bu yaratılan şekliyle, mesela iş görebiliyorsa, efendim işte e, sağlığı sağlığına sıkıntı, sağlığından dolayı sıkıntı yoksa, efendim bu normal bu şekliyle devam etmesi herhangi bir sakınca yok ama dinende mesela bunun ameliyat etmesine de bir ihtiyaç yok. Çünkü mesela onunla mesela ihtiyaç yani gereken ihtiyacı yerine getiriyor. Heh, gereken ihtiyaç yerine gelmiyorsa, sıkıntı oluşturuyorsa tıbbi bir şekilde bu insan bunu yaptığı takdirde efendim işte sağlığına kavuşacak, yapılacak yapılması gereken işi yapacaksa bunda herhangi bir sakınca yok. Onu alabilir. Bu kıl durumundaki mesela durumda mesela diyelim zaten kıl erkeğin fıtratıdır yani. Kıl erkeğin fıtratıdır. Yani normal erkekte çıkması gerekiyor. Kadında mesela geçen gene görmüştük. Kadından çıkıyorsa kadın efendim bunu şey olarak mesela yani fıtratında bu olmadığı için onu alabilir yani. Onu almasa herhangi bir haramlık yok. Ama diyelim ki onu almasa ya bunu mesela işte fıtratında bu yok. Haramlık yok deyip de kadın kalkıp bir kaşını inceltemez mesela. Şuratındaki işte efendim şu kırı temiz işte efendim şeyle şuna bunla mesela temizleyeyim diyemez. Çünkü orada mesela bir güzellik şeyi var. Ya yani yapılan bir mesela şeye bir müdahale var yani. Ama ne yapar? Kendi haliyle bırakır. kendi mesela tıbbi tabii haliyle bırakır. O hal mesela ona bir sıkıntı yok. Bir de bunların yani başına hünsa denilen mesela erkekliği ve kadınlığı belli olmayan insan var mesela. Mesela diyelim şimdi eğer erkeklik noktasında ağır basıyorsa hükmü erkek erkek gibidir. Eğer kadınlık noktasında ağır basıyorsa sakal da çıksa o insan sakalını kesebilir. bunda da bir sakınca yok. Ki bu ağır basma Onu kendisi, bir, bilir. kendisi bilir. Onu kendisi bilir. Yani kendisi ha. yanlış, kendisini yanlış ya Kendisini... Belki, kendini, <gülüyor> belki Belki olarak Onu olarak işte onu o noktada şey mesela... Onu o noktada sorup öğrenmesi lazım. Yani e, bu kendi kendine mesela biliyorsa biliyorsa bir sıkıntı, yani hükmünü biliyorsa bir sıkıntı yok. Ama bilmiyorsa e, bir öğren, mesela e, bilen birisine sorup öğrenmesi farzdır. Cenab-ı Hak Fes sorun diyor. Kime? Ehle zikri. İn kuntumla ta'lemun. Zikir ehline sorun yani. İle, bilen Bilene sorun diyor. Bilmediğiniz bir şeyi. Evet. Estağfurullah. S.S. zamanında bu Hünsa denen e, şeylerden, insanlardan var mıydı? Öyle Hünsa olan ve ünlü bildiğimiz sahabilerden var mı? Öyle hani evet. ben bilmiyorum ama bana bir çağrışım yaptı. Mesela İbn-i Mesud'da öyle bir şey var mıydı? Yok. Çünkü o Peygamber e, bunun hakkında ben hadis falan veya da onun hayatıyla alakalı okurken mesela insanların eşlerinden falan hiç ilmin ve sütü böyle bir şey oluyor. Yani bende böyle bir şey oluyor. Peygamberimizin evine rahatça girip çıkabilen veya da işte bir sahibinin evine gittiğinde bile sahibinin işte onu, ona rahat şey bırakması istediğin gibi girip çıkabilirsin falan demesi gibi. Hani ben de öyle bir çağrışım da öyle bir Şeyler vardı. Ee, var mı kaynağı? <gülüyor> ha, onu onu bir görmem lazım. Bu noktada e, şimdi böyle bir hüküm var. Ama hangi sahabele? Mesela şu an için net hatırım da değildir. Yani sahabelerde hünsa olanlar da var var yok değildi yani. Ama İbn Mesud hakkında onu bilmiyorum. Yani eee husamıdır, değil midir? Yani normal İbn Mesud normal bir şekilde efendim bir bildiğimiz sahabidir, alimdir. Efendim büyük müfessirdir. Ondan sonra tefsir edendir. He. Tabii. He değil. Yani ilme engel değil hiçbir şekilde. Hünsan, hünsanın da ilme engel olmasına bir sıkıntı tabii. Yani bu bir fıtrat gereği olarak. Fakat şimdi bunun hükmü zaten efendim eğer sahabiler arasında böyle bir durum olmamış olsaydı böyle bir hüküm hünsa diye bir mesela hüküm durumu söz konusu ortaya çıkmazdı. Evet. Yani bu vardır, var olan bir şeydir ama sahabelerde hangisinde mesela şey olmuştur ben onu net olarak hatırlamıyorum sizin o okuduğunuz o şeyi bir gör, göreyim yani inşallah. Ben bunu okum, tam hatırlamıyorum. Ha. Mesela e, bütün sahabelerin dersiz, ama o dersiz, için gidiyor. Orada şey bulamayınca hani o sahabeyi bulamayınca eşi herhalde e, çıkmıyor mu? Veya bir şey oluyor yani orada çıkmıyor herhalde. Veya su mu isteyecek isteyemiyor. Sonra o geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam böyle tam böyle değişiklikler de olabilir. E, hani niye istemedin su? İşte eşini ondan çekinmeme gibi bir durum oluyor. Hani... Ondan bir sıkıntı olmaz gibisinden ee, İbn-i Mesut'ten, Hani bir şey olmaz evet. İstediğin gibi isteyebilirdin suyunu Falan gibi işte rahat, rahat evet. gibi çıkabilirdin Gibi bir bir anlatım Şeyi vardı orada yani bir Anlam çıkardım ben ondan evet. ee, Bilmiyorum Ona daral etmez bence yani işte, Eğer hocam Bir insan düzla olabilir Fakat onun hükmü koyulmuşsa Yani Yani bayana yakınsa işte bayan hüfrü verilmişse erkeğe kendi erkek hüfrü bitmiştir yani tabii. o, o mesabede tabii onu artık ona göre muamele edilirdi. Yani hani tamam bu Hüsnaydı bu işte E'ye yakın bir erkek bunda ama Hüsnüca diş olmaz diyemeyiz e, yani. Üniversite evlenmiş midir? Olmaz. Mesela evlenmiş midir? Yani ben bildiğim kadarıyla ben hani, öyle okurum kadarıyla böyle bir şey yok yani. yani. Evlenme evet. durumu yok. Ha, o şey bazında o o başka her şey de ben muhtemelen olabilir bu ee, sabilerin hayatında e, Zehra'nın Muhammed Zehra'ydı herhalde o, yani, evet. onun kitabında okumuştum bilmesi Mesud herhalde oradan aklıma geliyor tam yanlış hatırlamışım evet şimdi İslam dininde dediğimiz gibi mesela şimdi hünsa noktası zaten hüküm edilmiş bir hükümdür. Eğer bir insana mesela hünsa mesela şeyi konulmuşsa, erkekse yani yani hünsalığı erkeğe daha çok yakınsa onun hükmü erkek hükmü gibidir. Yani normal erkekler kadınların yanına girip çıkmadığı gibi o da girip çıkamaz. Ama eğer ki mesela hükmü kadına ya daha çok yakınsa normal bir şekilde kadınların yanına girip çıkabilir. Onun hükmü kadın hükmü gibidir. Erkeğin, erkeğin mesela işte erkekse kadına mesela girip çıkamaz. Erkeklerle mesela. Aynen onun hükmü erkek hükmüdür. Kadına daha çok yakınsa onun hükmü kadın hükmü gibidir. Yani o zaman da erkeğe çıkamaz. O, mesela. İşte onun için o noktada e, mesela e, o hüküm öyledir. E, sonra mesela e, diyelim hünsalık noktası yani e, sahabeli engel değildir. Mesela bu Allah tarafından bir insana efendim verilmiş bir fıtrattır. E bundan mesela bu unsalı kim verdi? Bu unsalığı da Allah verdi yani. E şimdi biz bir insan kendini erkek yapabilir mi? Veya bir insan kendini kadın yapabilir mi? Yapması mümkün değil. E şimdi bu böylesi mesela insanlar var. Yani hatta e, iki azalı olanlar da var yani. Hem, hem insan hem erkek yani. Hem, hem erkek hem dişi olan da var yani. İşte onun için yani burada artık mesela o hünsalık noktası işte dediğimiz gibi. Kadına daha çok yakınsa kadın hükmüdür. Kadın hükmüne ise onun hükmüdür Erkeğe yakınsa erkeğin hükmü ise onun hükmü odur. İbni ben ben... Mesudan aslında e, Kadına yakınsa ehlifleri çıkamaları bilmiyorum. Dari meklisinde çıkarıyor. Yok. Yürücücük. Yok. Yani şimdi eee Ağırlık noktası hangisinde evet. daha ise odur yani. Mesela erkeğe daha çok ağırlıklı ise erkek içindir, erkek gibidir. Kadına daha çok ağırlıklı ise kadın gibidir. Kadındır yani ya da erkek. Evet. İşte yani. Sahabelerin ya hayatı de, ya. hibrit yani. Bir şey olmaz. İşte erkekse efendim e, diyelim ki e, mesela erkekse bir kadınlar evlenebilir. Yani erkeğe ağırlık basıyorsa. Kadınsa bir erkekle evlenebilir. Yani eğer bu noktada yani o, o yani evlilik şer'i bir şey kendilerine engel değilse, şimdi bu engelliği erkek mesela evlen, evlenmenin de bir takım şartları vardır. Yani evlenecek olan bir insan efendim e, beraber bulunma şartı vardır, efendim kocasını tatmin etme şartı vardır. Yani efendim böylesi bir durumda mesela böyle bir gücü yet, yetmeyecek bir durumdaki bir hüzn sayısı evlenemez. İster kadın olsun ister erkek olsun. İster kadınla daha çok ağırlıklı olsun. ister erkekliğe daha çok ağırlıklı olsun. Ama hünsanın hünsayla evlenmesine herhangi bir sakınca yoktur. Mesela bunlarda öyle bir arzu hissedildiği takdirde bir sıkıntı yok. Bakayım burada sahabe hayatında Abdullah ibni Mesud. Hmm. Abdullah İbni Mes'ud Kur'an-ı Kerim'i indiği anda tazeli okumakta hoşlanıyorsa İbni Ümmü Ümmü daha ergenlik çağına gelmemiş bir çocuktu insanlardan uzak Mekke vadilerinde dolaşır dururdu Kureyş'in efendilerinden Ukbe İbni Muayit'in koyunlarını otlatırdı halk onu Ümmü Abd'in oğlu diye çağırırdı fakat asıl adı Abdullah babasının adı da Mes'udtu bu çocuk yeni ortaya çıkan peygamberle ilgili haberleri duymuş fakat hem yaşının küçüklüğü hem de Mekke halkının uzak oluşu sebebiyle o haberlerle ilgilenememişti. Onun yaptığı tek iş ukbenin sürüsünü erkenden kıra götürmek ve akşam olunca da geri getirmekti. Bir gün Mekkeli çocuk Abdullah İbni Mesud'u vakarlı ve orta yaşlı iki kişinin uzaktan kendisine doğru geldiklerini gördü. Onların yorgun ve bitkin bir halleri vardı Çocuk susamışlar, çok susamışlar. Dudakları ve boğazları kurumuştu. Onun yanına geldiklerinde selam verip şöyle dediler: "Küçük, biz şu koyunlardan susuzluğumuzu giderecek ve terimizi soğutacak kadar süt bize süt sağ ver." Çocuk, "Yapamam. Koyunlar benim değil, onlar bana emanettir." dedi. Adamlar onun bu sözünü yadırgamadılar ve yüzlerinde bir memnuniyet ifadesini belirtdi. Daha sonra birisi ona sen bana kısır bir koyun göster dedi. Çocuk yakınındaki küçük bir koyunu gösterdi. Adam ilerleyip o koyunu yakaladı. Allah adını söyleyerek eliyle koyunun memesini sıvazlamaya başladı. Çocuk hayretle seyrederken kendi kendine şöyle diyordu. Acaba kısır koyun ne zamandan beri süt veriyorlar? Kısır koyunlar ne zamandan beri süt veriyorlar? Fakat az sonra koyunun memesi şişip süt akmaya başladı. Öbür adam yerden oyuk bir taş aldı ve içini sütle doldurdu kendisini ve arkadaşını onda arkadaşı ondan içtiler gerisini Abdullah'a Abdullah kendisi anlatır. Sonra da bana da içirdiler. Ben neredeyse gördüğüme inanamıyordum. Hepimiz süte doyduğumuzda mübarek adam koyunun memesine dür, dürül dediğim meme hemen dürülüp eski halini aldı. Söyledim bu sözü sözü bana da öğret. O da bana şöyle dedi: "Sen mutlaka öğrenecek ve alim olacaksın." İşte ibnim işte bu Abdullah İbn Mes'ud'un İslam'daki hikayesinin başlangıcıdır. Çünkü Ozat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ta kendisiydi. Arkadaşı da Hz. Ebubekir'den başkası değildi. Bakın, işte o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in, Ebu Bekir, Bekir Kureyş'in yaptığı ezi, e, eziyetin fazlalığını ve başlarına gelen belanın şiddetinden dolayı Mekke vadilerine çıkmışlardı. Çocuğun, e, çocuğun Resulullah'la arkadaşını sevip onları tesiri altında kaldığı gibi onlar da çocuğu sevmişler. Onun vadilerine, e, onun güvenilir ve ciddi oluşu hoşlarına gitmiş ve onda iyi şeyler olduğunu sezmişler. Bir süre sonra Abdullah İbni Mesud Müslüman oldu. Hizmet etmek için kendini Resulullah'a arz etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hizmetine koydu. O günden itibaren bunu, bu şanslı çocuk Abdullah İbni Mesud'un koyun gütmekten yaratılmışları ve milletlerin efendisinin hizmetine geçmiş oldu. Belki bundan ötürü çocuk yaşlarda olduğu için, herkes girip çıkamadığı için, belki evin hizmetçisi olduğu için ondan da olabilir. Heh. Ee, Abdullah bin Mas'ud adeta bir gölge gibi Resulullah Sallallahu Aleyhisselam'den hiç ayrılmaz oldu. Mekke ve Mekke dışında gittiği her yerde onun yanındaydı. Evinin içinde de dışında da, bak, içinde de dışında da. Hatta Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem uyuduğu zaman onu uyandırır, yıkandığında onu örter, onu ona örtü tutar. Dışarı çıkmak istediğinde ayakkabılarını giydirir, içeri girmek istediğinde de ayaklarını çıkartırdı, çıkarırdı. Yani çocuk olduğu için, yani bunu Resulullah büyükleri yaptırmıyordu yani. Onun bastonunu ve misvakını taşır, odasına girmek istediğinde önce o girerdi. Öyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona istediği zaman yanına girmesine ve saklamaksızın sırların öğrenmesine izin vermişti. Hatta o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşı diye isimlendirilmişti. <gülüyor> i̇şte burada bu şekil. Evet. Abdullah ibn Mesud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde eğitilmişti. Onunla doğru yolu bulmuş, onun ahlak ve nitelikleriyle ahlaklanmış, onun bu özelliklerini de almıştır. Ne güzel değil mi? Ondan söyle, şöyle söz edilmektedir. O huyu ve şekli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e en yakın olandır. i̇bn Mesud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okulunda öğrenim görmüştür. O sahabenin Kur'an'ı en iyi okuyanın, içindeki manalarını en iyi anlayanın ve Allah'ın dinini en iyi bileniydi. Ey müminlerin emiri ben buna, buna Arafat'ta dururken Ömer İbnül Hatab, Hatab'a gelen bir kişinin hikayesinde daha iyi delil yoktur. O kişiye şöyle dedi, ey müminlerin emiri, ben Kufeden geldim, orada müshafları ezbere yazdıran birisi var. Ben Kufeden geldim, orada müshafları yani Kur'anları ezbere yazdıran birisi var. Hz. Ömer benzeri az görülen bir şekilde öfkelenip neredeyse patlayacak hale geldi ve sordu, yazıklar olsun sana kim o adam dedi. Abdullah İbn Mes'ud diye cevap verdi. Hazreti Ömer'in öfkesi geçip eski haline gelince vallahi böyle bir şeye ondan daha layık birinin kaldığını zannetmiyorum. Şimdi sana ondan bahsedeceğim deyip konuşmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le bir gece Hazreti ile Müslümanların durumunu konuşuyordu. İşte sizin bu söylediğiniz bu nokta bundan itibarendir yani. O çocukluk hasebiyle Allah Resulü'ne buna bu şekil sana ettiyse şekliyle bundan ötürüdür yani. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Ebu ile Müslümanların durumunu konuşuyordu. Ben de onların yanındaydım. Sonra hep birlikte dışarı çıktık. Bir de baktık ki tanımadığımız birisi mescitte namaz kılmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu dinlemeye başladı. Daha sonra bize dönüp şöyle dedi: Kim Kur'an'ı indiği andaki tazeliğiyle okumaktan hoşlanıyorsa İbn Ümmi Abdü, Abd gibi okusun. Yani Abdullah İbn Mesud gibi. Abdullah İbn Mesud'dan dua etmek isteyince, dua etmek için oturunca Resulullah şöyle demeye başladı: İşte istediğin sana verilecektir. Hazreti Ömer de şöyle ilave etti: İçimde dedim içimde dedim ki vallahi yarın erkenden Abdullah İbn Mes'uda gideceğim ve Resulullah'ın onun duası için verdiği garantiyi ona müjdeleyeceğim. Erkenden kalkıp gittim ve müjdeyi verdim. Aa anladım ki Ebu Ebubekir benden önce davranıp ona müjdeyi vermiş. Allah'a yemin ederim ki şimdiye kadar Ebubekir'le giriştiğim hayır yarışlarının hiçbirisinde onu geçemedim. O beni daima geçmiştir. Allah'ın kitabındaki kitaba hakkındaki bilgisi Abdullah i̇bn Mesud'u şöyle konuşmuştur. Baya bir devam ediyor ama baya bir uzun. Az bir şey kaldı dur. Okuyayım mı sıkılmıyorsanız. Ya evet. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki Allah'ın kitabından hiçbir ayet inmemiştir ki ben onun nerede ve ne hakkında indi, indiğini bilmeyeyim. Eğer birisi Allah'ın kitabını benim, benden daha iyi bilir ve ona ulaşmak mümkünse mutlaka yanına giderdim. Abdullah ibn Mesud kendisinin bu özelliği hakkında hakkında efendim e, konuşuluyordu. Efendim Hazreti Ömer yolculuklarında birinde bir kafile ile karşılaşır. Gece vakti ve karanlık olduğu için kafilenin adamlarını tanımamaktadır de Abdullah İbni Mesud da vardır. Ömer birisinin onlara şöyle seslenmesini söyler. Bir top, bu topluluk neredendir? Abdullah derin vadide diye cevap verir. Ömer nereye gitmek istiyorsunuz der. Abdullah Beyti Atika der. Ömer onların arasında bir alim var der. Yine birisinin onlara şöyle seslenmesini emreder. Kur'an'ın en büyük ayeti hangisidir? Abdullah ona şöyle cevap verir. Allah ondan başka ilah olmadığına kendisinin uyuklama ve uyku tutmayan, diri, her an yaratıklarını gözetip duran Bakara suresinin 255. ayeti kelimesindeki ayet-el kürsü. Ömer, onlara seslen, Kur'an'ın en çok hüküm taşıyan ayeti hangisidir der. Abdullah şöyle cevap verir. Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya vermeyi emreder. Nahl suresi 90. Ömer onlara, Kur'an'ın en veciz ayeti hangisidir dedi. Kısa. Veciz demek kısa demek. Ha. Abdullah da kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Ve men ya'mel mitkâle zerretin hayren yara. Fe ya'mel mitkâle zerretin şere yara. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. Zilzal suresi 7 ve 8. Ömer şöyle der. Onlara seslen Kur'an'ın en korkutucu ayeti hangisidir? Abdullah şöyle cevap verir. On e, Şöyle bu sizin kuruntularınıza ve kitap ehlinin kuruntularına göre değildir. Kim fenalık yaparsa cezasını görür kendisinden başka Allah'tan kendisine Allah'tan başka ne dost ne de yardımcı bulur. Nisa suresi ayet 123. Ömer onlara şunu da sor. Kur'an'ın en çok ümit veren ayeti hangisidir? Görüyor musun? İlim işte bu yani. Abdullah şöyle cevap verdiğim De ki ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullar Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar çünkü o bağışlayandır merhamet edendir. Zümer 53 Ömer şöyle der onlara sor aranızda Abdullah İbni Mesud var mı? Onlar da evet dediler. Abdullah İbni Mesud sadece Kur'an okuyucusu ilimle uğraşan ve çok ibadet eden birisi değildi. O bunların yanında güçlü, sağduyulu, gayretli, ciddi meselelerde çok atılgan birisiydi. Bütün bunlara yeryüzünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Kur'an'ı yüksek sesle okuyan ilk Müslüman oluşu ona yeter. Bütün e, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Mekke'de toplanmıştı sayıları çok az idi. Aralarında şöyle dediler. Kureyşlilerin Kur'an'ın şu ana kadar kendilerine yüksek sesle okuduğunu duymadılar. Kur'an'ı onlara duyuracak birisi yok mu? Abdullah İbni Mes'ud onlara ben duyuracağım dedi. Onlar biz Kureyşlilerin sana eziyet etmelerinden korkuyoruz. Ancak akrabası çok olan birisini istiyoruz. Eğer ona bir kötülük yapmak isterlerse o akrabaları onu korur ve onların kötülük yapmalarına mani olurlar. O da şöyle dedi. Beni bırakınız şüphesiz Allah beni korur ve savunur. Abdullah ertesi gün mescide gidip kuşluk vakti makam-ı İbrahim'e geldi. Kureşliler Kabe'nin etrafında oturmuşlar. O makamın yanında durup şunu okudu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sesini yükselterek Kur'an'ı o çok esirgeyici Allah öğretti. İnsanı o yarattı. Ona konuşmayı öğretti. Rahman suresi 1-4, 4. ayete kadar okumaya devam etti. Kureşliler farkına varıp İbni Ümmi Abd ne dedi diye sordular. Allah kahretsin Muhammed'in getirdiği bazı şeyleri okuyor dediler. Ayağa kalktılar okumakta olan Abdullah'ın yüzüne gözüne vurmaya başladılar. O da bir miktar okumuştu. Daha sonra kanlar içinde arkadaşlarının yanına gitti. Onlar işte biz bundan korkuyorduk dediler. O da şöyle dedi. Vallahi Allah'ın düşmanları hiçbir zaman yanımda şu andaki durumlarından daha zayıf olmamışlardı. Eğer isterseniz yarın aynı şeyi Aynı şekilde onların yanına gideyim Onlar şöyle cevap verdiler Hayır bu kadar yeter Sen onlara sevmediklerini duyurdun Abdullah İbni Mesud Hazreti Osman'ın halifeliğine Halifeliğine kadar yaşamıştır Ölüm döşeğindeyken Hazreti Osman ziyaretine geldi ve dedi ki Şikayetin nedir? Günahlarım Gani ne istiyor? Rabbinin rahmetini. Senelerden beri almaktan çekindiğin maaşını verilmesini emredeyim mi? Artık ona ihtiyacım yok. Hiç olmazsa senden sonra kızlarına kalır. Kızlarımın fakir düşmesinde mi korkuyorsun? Ben onlara her gece vakıa suresini okumalarını tavsiye ettim. Resulullah demek ki efendim şey olmamış olsa, hünse olsaydı kızlar olmazdı. Kızlarımın fakir düşmesine mi korkuyorsun? Ben onlara her gece Vak'a suresini okumalarını tavsiye ettim. Bakın. Fakirliğe. Fakirliğe karşı. Orada çok mesela konular var. Mesela efendim çok farklı anlamlar, manalar var. Emirler var, rızıkla ilgili var. Tavsiyeler var. Efendim. O noktada ben onlara Vak'a suresini okumalarını tavsiye ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duymuştum. Kim her gece Vak'a suresini okursa o asla darlık görmez. Bakın. Gece olunca Abdullah İbn Mes'ud Allah'ın adını zikrede, ede, örtün ayetlerini okuya okuya Rabbine kavuştu. Allah gani gani rahmet eylesin. On, bizi onun şefaatinde mahrum etmesin inşallah. Evet. En fakihi, en alimi, en müfessiri, en takvalısı, en zahidi, yani ne dersen. E, şey ya, e, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni, e, efendim, e, e, Abdullah İbni Ömer başka, Muaz, Muaz Bin Cebel çok var. Bunlar hepsi ayrı ayrı. Mesela, Abdullah İbni Abbas mesela, bu da, bu da çok fakih birisiydi. Muaz bin Cebel, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer. Mesela çok bunlar, bunlar her, her birinin ayrı ayrı bir özelliği var yani. Yani bu meşhur olma özelliklerindendir. Evet. Bu konu anlaşıldı değil mi? Burada başka söyleyeceğimiz Sami Efendi, Ramazan Efendi. İyi iman noktasında bir şey anlatmak istiyorum. Buyurun. Buyurun efendim. Evet. Şimdi hocam bir bir hoca efenden dinlemiştim de. işte Mısır'da talebeyken eee melekler iman noktasında bir mevzu olduğunu anlatmıştı. Mısır'da talebeyken dedi ki işte o zaman talebey işte bir evde kalıyorlar ve bu şey Mısır'ın şeyi vardı ya. Üstün mübarek diyor o da işte biz hani sadece ilim tahsil ediyoruz hani herhangi bir siyasi bir şeyimiz de yok yine de gelip rahatsız ediyorlarmış işte yani aramalar taramalar şunlar bir tanıdıklar o da işte ilimle meşgul olan birisi işte hapishaneden hapishanedeyken çıkmış gelmiş eve işte buna sormuşlar demişler ki yani çok işkence edildiğini biliyoruz size nasıl sabrettiniz nasıl dayandınız o da anlatırken demiş ki bazen diyor işkenceler hani öyle boyutlara ulaşıyordu ki artık kendimizden geçiyorduk ve meleklerin geldiğini görüyorlarmış. Ondan sonrasını hatırlamıyorlarmış. Evet. Yani eğer diyor öyle olmasaydı biz zaten dayanamazdık. Evet. Ya ölürdük ya da işte başka şey olurdu ama eee Günlerce, aylarca, yıllarca süren bu işkencelere işte Allah'ın meleklerin yardıma göndermesi ile katlanabilmişler ve sağ salim çıkabilmişler. İşte o günden sonra hem tabi alim hem ağlayarak anlatmış. Hocam Efendi diyor ki o zamandan sonra meleklere gerçekten hakkıyla iman edemediğimizi o zamana kadar anladım diyor. Gerçekten melekleri iman etmek çok farklı bir şeymiş evet. o zaman anladık. Tırnaklarimiz. Evet. Şimdi zaten e, bu meleklerle ilgili e, çok salar var. Mesela hayatı sahabede bir bakın, hayatı sahabede efendim e, sahabenin hayatını anlatan efendim çok güzel tablolar var. Şimdi onun mesela ben iki tane meleğin mesela Melekle ilgili bir misal vereyim Birisi çok ticaretle uğraşan Birisiymiş devamlı mesela Sahabelerden birisi Mesela ticaretle uğraşıyor Mesela işte senin Senin gibi benim gibi mesela birileri Diyelim ki işte parası olan Kenarda köşede ya diyor bu para Burada kalacağına tutup ona emanet Bırakıyorlarmış O da aldığı her parayı Her parayı efendim O parayı şey olarak emanet değil de borç olarak alıyordu ve borca borç olarak kayda geçiriyor zimmetine geçiriyordu bir gün yola çıkarken bir eşkıya bunun yolunu kesmiş <gülüyor> demiş ki işte ey falan ben e, filan işte e, üzerinde neyin varsa çıkar ben ona bütün nesi varsa hepsini çıkartıyor son sözünü söyle diyor seni öldüreceğim ya diyor ey adam diyor beni niye öldüreceksin Neyin varsa çıkar dedin çıkarttım E al götür Benim diyor kastım malın değil canındır E o zaman bana müsaade et iki reket namaz kılayım Kıl diyor ha senin gibiler böyle çok kellerler gitti diyor O da iki reket namaz kılıyor Ve namazda ya Rabbi diyor şu anda senin Bu zalim efendim zalimin zulmünden Senden başka kimse efendim beni kurtaracak yok ben ancak bundan sen, sana sığınıyorum. Sen beni kurtar. Cenab-ı Hakk'ın e, Esma-ül isim isimleriyle birkaç ismiyle e, dua ediyor. Daha elini yüzüne sürmeyip amin daha demeden, daha mesela duasını bitirmeden bir bakıyor bir kılıç sesi geldi. Dönüp bir bakıyor bir atlı. Bir de bakıyor o efendim eşkıya başında kılıçla bekleyen Kinamazın biti, hemen bitiminde onun kellesini uçuracak. Bakıyor, onun kellesi bir tarafa gitti, gövdesi bir tarafa gitti. Bu da ürküyor, ürkme diyor. Ben diyor, yedinci kat semada gelen diyor melekim diyor. Allah beni sana gönderdi. Sen diyor dara düşmüştün, kayboluyor. Bakın var. Bir gün yine birisi diyor ki işte bir birisine diyor sen işte senin arabanı kiralıyorum, kiralayacağım. Beni falan yere götüreceksin. Tamam mı? tamam diyor. Tam gideceği bir yere bir de bakıyor ki ıssız bir yerde Kellerler bir tarafta, insanlar bir tarafta. Söyle şu anda son sözünü söyle seni öldürüyorum. Ya niye beni öldüreceksin? Öldüreceğim diyor. Ve o da efendim işte son sözü madem bana misal et iki reket namaz kılayım. Tam namaz esnasında namaza kalkıyor, bir de dönüp bakıyor ki yanında bir şak bir ses geldi. Efendim hemen geldiği gibi kellesi gitti. O da hemen kayboldu. O da kayboldu gitti. Yani burada Şimdi Cenab-ı Hakk'ın melekleri Yani açıktır Bedir'de yardım ettiği Uhud'da yardım ettiği birçok yerlerde Mesela efendim peygamberine yardım ettiler Böyle olmakla beraber e, Zaten eğer onların Hatta son zamanda Mesela Kıbrıs Kıbrıs'ta dahi çok mesela böyle Şeylerle mesela şey olmuşlar Mesela şahit olmuşlar Bir tane e, yaşanmış bir insanın Şeyini duymuştum Bir asker cünüp olmuş. Rumlar bunlara saldırmış. O asker de denizde yıkanıyormuş yani. O da matarası yanındaymış böyle. Matarasını şey yapmış böyle kaldırmış. Bir de bakmış ki bütün efendim Rumlar ellerdeki silahları bıraktılar. Onları o da güzel bir şekilde hiç şey yapmadan guslunu alıyor, yıkanıyor. Onları önüne koyup alıp karakola götürüyor. Götürürlerken diyor ki o karakoldakiler ya bu mesela siz bu kadar kişiyi mesela bir bununla baş edemezdiniz mi? Edemediniz mi? diyor. Ya diyor onu bir o e, onu, e, O bizi getirmedi ki diyor. O yıkanırken diyor bir baktık diyor. Efendim e, Yeşil sarıklı atlılar Geldiler üzerimize hücum ettiler ona bizi getirdiler. Yani bu olmuştur. Evet başka Bitiriyoruz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina muhammedin nebiyil وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم زدنا علما اللهم ثقنا في الدين اللهم إن نعوذ بك من الأربع من ألم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ما صلوات الله مصلي على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 it. Yeah.